Davetiniz için çok teşekkürler öncelikle. Size de güzel sözleriniz için tekrar tekrar teşekkür ederim. Ee, şimdi zamanımız e, kısa olduğu için tabi bazı sorunlar olacak çünkü burada anlatacağım şeyi ben normalde 12-13 haftada anlatıyorum çoğunlukla. Dolayısıyla 3 hani saatten hesaplarsanız yaklaşık 40 saatlik bir mesele 1 ee, bir saatte bir buçuk saatte özetlenmeye çalışıldığında mutlaka yetersiz kalacaktır. Yani bir şeylerin havada kaldığını e, hissedebilirsiniz elinizde. E, sorun muhtemelen sizden değil, benden kaynaklanıyordur. Dediğim gibi eğer çok takıldınız, böyle hakikaten ulan, ne diyor bu adam dediğiniz noktalar olursa e, soru sormaktan da çekinmeyin. Ama e, hani elimden geldiğince netleştirmeye çalışacağım meseleyi. E, şimdi demin e, ilk takdim sırasında söylenen bir şeye biraz bir düzeltme yaparak başlayayım. Şu konuda bence biraz daha dikkatli olmak lazım. Bu Batı Doğu meselesi hakikaten kendi içinde çok sorunlu bir hikaye. Bunları böyle kolay kolay birbirinden ayıramıyorsunuz. Zannedildiği kadar net çizgilerle bunları birbirinden koparmak ve yalıtmak sonrasında da birini diğerinden bağımsız olarak tanımlamak sanki imkansız gibi görünüyor. Sadece kavramsal sorunlardan dolayı değil bu. E, tarihsel olarak da e, bu zaman içerisinde e, ikiye ayrılmış gibi görünen bu küreler aslında sürekli birbirinin içinde ve birbirini besleyerek gelişiyor. Şimdi bu Doğu-Batı meselesinde mesela şunu size kısaca özetleyebilirim. Ee, felsefenin ortaya çıkışı e, M.Ö. 6. yüzyılın başları. Tabii geri, geri geri gittiğimiz için sonları başlıyor. Ee, i̇lk olarak millet ortaya çıktığı düşünülüyor. E, millet biliyorsunuz Deniz'in, Ege'nin bu tarafında aslında Frigya medeniyetinin bir parçası olarak var olan bir şehir. Ve Millet'te bir e, işte 3 büyük e, felsefeci diyebileceğimiz, 3 veya ilk büyük felsefeciler diyebileceğimiz Thales, Anaximender ve Anaximenes yaşıyor e, ve belirli bir faaliyet icra ediyorlar gerçekten yani felsefe olarak adlandırılabilecek felsefenin en azından e, ortaya çıkış süreci itibariyle büyük önem taşıyan bir takım kavramların ve sorunların e, belirmesini sağlayan bir çaba yürütüyorlar ama Aradan yaklaşık bir 50-60 yıl geçtikten sonra bizim Türkçe'de Pisagor dediğimiz ama Yunancasıyla adı Pitagoras olan başka bir adam çıkıyor ortaya. Ve Pitagoras'ın, tabi bu konuşmanın konusu olmadığı için girmeyeceğim detayına ama Pitagoras'ın sorduğu sorulara, o soruları sorma biçimine, verdiği yanıtlara, ilgilendiği meselelere ve genel olarak felsefi faaliyeti bir yaşam biçimi olarak adletmesine baktığınızda bu yaklaşımın kökenlerinin Eski Yunan medeniyetinden ziyade Eski Yunan medeniyetinin geçmişinden ziyade aslında Orta Ortadoğu'da yaptığı, Mısır'da ve o bölgelerde yaptığı gezilerden elde edindiği bir takım e, gezilerde edindiği bir takım e, çıkış noktaları olduğunu görmeye başlıyorsunuz. Özellikle de gnostisizm diye adlandırılan bir düşünce ekolünün Pitagoras'ın düşüncesinin şekillenmesinde, felsefesinin şekillenmesinde çok belirleyici olduğunu anlamaya başlıyorsunuz Çünkü baktığınızda Piagorasın temel kavramları ele alış için <gülüyor> kavramları e, diğer kavramlarla ilişkilendirmesi ve en nihayetinde felsefenin e, bir faaliyet olarak amacını e, bir Kurtuluş olarak sürein işte eski Yunanların yaşamın temel kaynağı yaşamın prensibi olarak gördükleri sürenin selameti olarak e, <gülüyor> tanımlaması e, başka pek çok e, gnosizsizmle etkili, gnosisizmden etkilenmiş e, okulla da ortaklık addediyor ortaklık taşıyor. Dolayısıyla e, burada bildiğimiz anlamda yani Batı düşüncesinin Batı belki de medeniyetinin hani en önemli e, yaratıcı faaliyetlerinden biri olarak düşünebileceğimiz felsefenin bile ortaya çıkışında kültürler arası etkileşimin işte o Batı diye, Batı diye, Doğu diye ayırdığımız şeylerin aslında tamamen ötesine geçen bir karşılıklı e, ne diyelim e, karşılıklı belirlenimin e, izlerini ve sonuçlarını çok net bir şekilde görebilirsiniz. Dolayısıyla e, sorunu bence hani sadece Batı ya da Doğu diye koymamak lazım. Mesela e, bizim nasıl yaşayabileceğimiz, kendimizi nasıl gerçekleştirebileceğimiz, kendimizi nasıl geliştirebileceğimiz meselesi burada e, eski Yunan'ın e, ve eski Yunan döneminde e, felsefenin felsefenin bir faaliyet olarak e, gerçekleştirdiği işlevin e, bu sorunu anlamak açısından büyük önemi bulunuyor. Dolayısıyla konuşmamı o çerçevede e, ele alın. E, ama e, dediğim gibi felsefeye dair çok fazla e, klişe var. Bu klişeleri Tek tek burada belki sorgulayamayız ama hani altını çizebileceğimiz meselelerden biri işte Pythagoras'ın düşüncesinin ortaya çıkmasında etkili, belirleyici olan e, dinamiklerden birinin e, kültürler arası etkileşim olması. Yani küreselleşme 19. yüzyılda 20. yüzyılda ortaya çıkan bir şey değil bu anlamda. İnsanlık kadar eski bir şey küreselleşme dediğimiz şey. Belki frekansı daha düşük, hızı daha yavaş sonuçları daha geç ortaya çıkıyor. Ama sonuçta kültürler arası etkileşim hep vardı, hep var olacak muhtemelen. Ee, kendi içinde kapanıp dışarıya, her şeyi dışarıda bırakmak için özel bir çaba sarf etmediğimiz takdirde, bir şekilde zaten bu etkileşim gerçekleşiyor. Mesela felsefeye dair bir diğer önemli e, de işte eski Yunanların felsefeyi çok sevdiği, felsefenin çok gözde bir faaliyet olduğu, eski Yunan kültürünün felsefeyle şekillendiği, Şimdi tarih, felsefenin gelişimine baktığınızda ortaya ciddi sorunlar çıkıyor burada. Madem bu kadar seviliyordu felsefe eski Yunanlar tarafından, Pythagoras niye eski, eski Yunan Yılımadası'nı terk etmek zorunda kaldı? Sokrates'i kim astı? Veya kim öldürdü, kim idam etti? Platon'un mektuplarını okursanız niye Platon hayatı boyunca Atina'yı terk etmenin hayalleriyle yaşadı? Eğer... Biraz dikkatli okursanız bu dönemi, Aristoteles'e kadar eski Yunanların, eski Yunan kültürünün, eski Yunan toplumlarının felsefeyle ilişkisinin çok da hani sevecen, çok da sempatik bir düzeyde işlemediğini görürsünüz. Hatta felsefeci daha ziyade o meşhur felsefeci klişesinde olduğu gibi işte yarı deli, yarı kendinden geçmiş, kendini bilmez, şaşkın bir adam olarak resmedilir. ...eğer fazla tehlikeliyse, yani bu klişelere sığmıyorsa da genelde ortadan kaldırılır. Sokratesli olduğu gibi. Dolayısıyla hani eski Yunanlar felsefeyi çok seviyordu. Eski Yunan kültürü böyle felsefe üzerinden şekillendi diye düşünmek çok doğru değil. Aristoteles sonrası biraz daha farklı. Ama Aristoteles'e gelene kadar e, felsefecilerin eski Yunan toplumunda çok el üstünde tutulduğunu, çok rağbet gördüğünü, çok e, saygın e, kişilikler olarak addedildiğini e, düşünmek biraz zor gibi duruyor. Bir diğer önemli mesele bu. Üçüncü bir mesela klişe ve yine yanlış bir klişe. Biraz önce saydığım milletliler. Kales, Anaximender, Anaximenes, Pythagoras, sonrasında Herakleitos, Parmenides, Platon'a kadar bu adamların hiçbiri felsefe yaptıklarını bilmiyorlardı. Çünkü yaptıkları işin bir adı yoktu. Felsefe kavramı ilk kez Herakleitos'ta kullanılıyor. Eski Yunancası felsefenin. Firia ve Sophos kelimelerinden gelir. Firia aşk demek. Sophos da bilgelik demek. Felsefe bilgelik aşkı anlamına geliyor. İlk kez bu kavramı Herakleitos kullanıyor. Herakleitos da bunu terim olarak değil daha ziyade diskriptif bir kelime olarak kullanıyor. Yani hakikaten bilgelik yolunda, bilgeliği özleyenler, bilgeliğe aşkla bağlı olanlar anlamında tamamen betimleyici bir ifade olarak kullanıyor. Platon'la birlikte felsefe bir terim haline geliyor. Daha teknik bir işlev, daha teknik bir mana kazanıyor. Fakat... Platon'un felsefe dediği şey de bizim bugün felsefe olarak anladığımız şeyle uzaktan yakına alakalı değil. Platon'da mesela felsefe sonlu bir uğraştır. Bitmesi gereken bir iştir. Sonlanması gereken bir iştir. Neyle sonlanır? Bilgelik de. Bilgelik hasıl olduğunda yani bilgiye ulaşma imkanını somutladığınızda bu imkanı kuvveden fiile çıkartıp bir yetenek olarak gerçekleştirdiğinizde artık felsefe sona eriyor. Çünkü aşk nesnesine ulaşır, nesnesine ulaştığı anda kendini tamamlar ve ondan sonrası bilgelik olarak adlandırılır Platon'un metinlerinde. Dolayısıyla bizim bugün felsefe diye adlandırıp işte üniversitelerde akademik bir faaliyet olarak veya akademik bir faaliyet çerçevesinde düşünmeye çalıştığımız işlevin Platon'un kastettiği anlamda felsefeyle pek alakası yok. Dolayısıyla felsefe kavramı çok sonrasında icat edilip bu garibanlara da yüklenmiş bir kavram. Thales'te, Heraklihtos'ta, Pythagoras'ta felsefe yaptığını bilmiyordu. Çünkü yaptıkları işe felsefe adını vermiyorlar. Onların başka bir derdi var. İşte o dert Platon'da aslında belki de en artiküle edilmiş, en sofistike haliyle ve en bütünlüklü e, ifadesiyle kendini e, dışa vuruyor. Bu dert nedir diye başlayalım isterseniz. Oradan yavaş yavaş konunun e, esasına doğru yaklaşmaya çalışalım. Bu dert... <gülüyor> Sonsuzlukla sonluluk arasındaki ilişkinin anlaşılması derdidir. Şimdi bu temel dert en baştan beri milletlilerden beri felsefenin temel sorunu olmuştur. Felse te milletliler bu arke sorunu olarak karşımıza çıkar. Yani içinde yaşadığımız bir çokluk alemi mevcut. Tecrübi bir alem bu. Tecrübe vasıtasıyla ulaştığımız, algılarımız vasıtasıyla eriştiğimiz ve bu çokluk aleminin ...bir tekil kaynağı olması gerektiğini düşünüyor milletler. Bu tekil kaynağı da arke adına veriyorlar. Şimdi bu tekil kaynağı ne olduğuna dair tartışmanın çok detayına girmeyeceğim ama... ...bir noktada bu kaynağın o çokluk aleminde tespit edebildiğimiz tezatlardan mağdun... ...bu tezatlardan azade bir esasla sahip olması gerektiği anlaşılıyor. Çünkü eğer kaynağın kendisi tezatlardan birine dönüşürse kaynak varlığın çeşitliliğini, çokluğunu temellendiremiyor. Şöyle düşünün mesela Thales arkenin su olduğunu düşünüyor. primordial bir su olarak görüyor. Her şeyin kaynağı. Ve bir türeme ilişkisiyle sudan içinde yaşadığımız çokluk alemi ortaya çıkıyor. Fakat Anaximander yani Thales'in öğrencisi şunu fark ediyor. Eğer bütün varlığın kökeni yani bütün olma fiilinin kaynağı su ise <gülüyor> ıslaklığın Kaynağının su olmasını açıklayabiliyorsunuz fakat kuruluğun kaynağının su olmasını açıklayamıyorsunuz. Çünkü kuruluk suyun olmadığı durum demek. Suyun olmadığı durumda kuruluk olabiliyorsa o zaman var, su da varlığın kaynağıysa olma fiilinin kaynağıysa olmanın olmadığı durumda kuruluğun olması gerekiyor. Dolayısıyla burada bir çelişki ortaya çıkmaya başladı. Şimdi biz Bugün artık varlık kavramından bahsettiğimizde çok karmaşık bir şeyden bahsediyormuşuz, hatta çok da mistik bir şeyden bahsediyormuşuz gibi görünüyor. Oysa eski Yunanlılar to on ya da onto to dediklerinde, İngilizcesiyle yazayım, tam tercümesi bu çünkü, that which is diyorlar, yani olan, olma fiilini icra eden şey. Şimdi olma fiilini icra etmenin kaynağı, mümkünlük koşulu, su ise suyun olmadığı bir durumda olmanın da olmaması lazım. Eğer olmanın olmadığı, olmanın mümkün olamayacağı bir durumda kuruluk vardır demek istiyorsanız ortaya bir çelişki çıkıyor. Çünkü varlığın temel koşulunu ortadan kaldırıyorsunuz suyun olmaması şartıyla ama kuruluk vardır dediğinizde varlığın olmadığı bir durumda varlığın varlığından bahsetmeye başlıyorsunuz. Bu keşif işte bunun anlaşılması sonsuzlukla, şimdi tekil bir kaynaktan bahsediyorsanız o tekil kaynağın bir sınıra tabi olmaması lazım. O tekil kaynağın sınıra tabi olmaması demek, diferent şey için içermemesi demek, farklılık içermemesi demek. O yekpare ve daha sonrasında Parmendes'in özellikle çabasıyla anlaşılacağı üzere ezeli ve ebedi ve değişmeyen bir şey olması lazım. Varlık ancak bu şekilde tanımlanabiliyor. Dolayısıyla böylesi bir sonsuzlukla bizim içinde yaşadığımız o tecrübe aleminin içerdiği sonluluğun, sınırlılığın, hatta kesintililiğin, süreksizliğin nasıl bağdaştırılabileceği sorusu aslında bütün eski Yunanlıların özellikle de Platon'a kadar gelen süreçte tartıştığı temel mesele. Arke sorunu da bu sorun. Çünkü o kaynağın tekilliğiyle Deneyimin çokluğunu nasıl bağdaştıracaksınız? O tekillikten bu çokluğu nasıl yaratacaksınız? Ve bu çokluk sınır içeriyor. Çünkü şimdi iki şeyin olabilmesi için bir ile ikiyi birbirinden ayıracak bir sınıra ihtiyacınız var. Bir ikilikten bahsedebilmeniz için bile bir sınırın olması lazım. Biri ikiden ayıracak bir sınır. Tekillikten bahsettiğinizde böyle bir sınır yok. Dolayısıyla sınır nereden geliyor? Sınır nereye uygulanıyor? Nasıl uygulanıyor? Ve bu sınırın neticesinde ortaya çıkan ikiliğin anlamı ne? Bu sınır ile neyi birbirinden ayırıyor? Neyi bölüyor? Sınırın doğasını nasıl bölüyor? <gülüyor> Bakın, bu anlattığımız zamandan yaklaşık bir iki yüz yıl sonra Aristoteles bile hala aynı meseleyi tartışıyor olacak. Zamanı anlamaya çalışırken zamanın anlardan müteşekkil olduğunu söyleyecek ama şimdi birinci anla ikinci anı birbirinden ayıran bir sınır olması lazım o zaman. Başka türlü, çünkü zamanın tanımı bu. Anların peşi sıradı Peş peşe gelen anların oluşturduğu bir uzam zaman dediğimiz şey. Şimdi birinci anla ikinci anı birbirinden ayıran şeyin ana tabi olmaması lazım. Çünkü birinci an ve ikinci anı birbirinden ayıran şey, sınır, kendisi de bir ansa o zaman üçüncü an ortaya çıkmış oluyor. Dolayısıyla birinci anla ikinci anı birbirinden ayıran şeyin an olmaması lazım. Ama o zaman şu, şu anlama geliyor. Zaman birinci anda var, sonra hiçliğe gidiyoruz, yok oluyoruz, sonra tekrar varlığa dönüyoruz demek. Eğer arada boşluk varsa, birinci anla ikinci anı birbirine ayıran şey boşluk olabilir sence? o zaman birinci anla ikinci an arasında bizim yok olmamız ve tekrar varlığa geri dönmemiz gerekiyor Tabii Aristoteles bunu fark ettiği anda, yandım Allah diyor, oradan kaçıyor ve bambaşka bir açıklamayla meseleyin üstünü örtmeye çalışıyor. Ama sonuçta sorun hep orada. O sorun zaten hiç ortadan kaldı. Sınırla, sınırsızlık, sonlulukla sonsuzluk arasındaki ilişkiyi nasıl test edeceğiz? Şimdi eski Yunanlıların bu meseleyi bu kadar önemsemesinin bir diğer sebebi de şu. Eski Yunanlıların geçmişine baktığınızda, özellikle de 5. yüzyıla kadarki süreci, 8. yüzyıl ile 5. yüzyıl arasındaki gelişmeleri incelediğinizde şunu görüyorsunuz. Eski Yunan medeniyetini özellikle 8. yüzyıl, 7. yüzyıl itibariyle belirleyen temel paradigma mitolojik metinlerde karşımıza çıkıyor. Çıkan paradigma. Ve bu paradigma ilahi olanın yani aşkın olanın yani bu anlamda bilinemez, anlaşılamaz, kavranılamaz, duhul edilemez, yönetilemez olanın mutlak hakimiyetini öngörüyor. Böyle bir hakimiyet altında da insan mutlak bir ac ve çaresizlik içerisinde ancak ele alınabilir. Dolayısıyla insan her anıyla yaşadığı her anda gerçekleştirdiği her edimle düşündüğü her şeyde bu ilahi belirlenimin etkisi altında faaliyetlerini icra edebiliyor ancak. Ve böyle bir belirlenim altında olduğu için ve böyle bir belirlenimin doğasını anlama kapasitesi anlama imkanı da bulunmadığından tam bir ac içerisinde doğuyor ve ölüyor. Ama ne yaşadığını, ne yaptığını, ne ettiğini bilemediği gibi bunu yönlendiremiyor. Bunu, bu paradigmayı tehdit eden veya bu paradigmanın bu ortaya koyduğu çerçeveyi ...büyük ölçüde ortadan kaldırmak zorunda kalan gelenek, şehirlerin ve bunu mütakiben ortaya çıkan demokrasi idealinin belirmesiyle mümkün Çünkü eğer insanların yasa koyarak kendi elleriyle koyduğu, kendi inançlarıyla, kendi ikna kabiliyetleriyle koyduğu yasayı yine kendi güçleri dahilinde uygulayabileceğini ve o yasalara riayet edebileceğini söylüyorsanız... İnsanların buna muktedir olduğunu da söylemeniz lazım başta. Yani biz hukuk temelli, <gülüyor> bunun üzerinde yükselen siyasi bir yapı olarak demokrasi talep ediyoruz ama insanların mutlak ve acil ve içerisinde olduklarını, ne yaptıklarını, ne ettiklerini bilemediklerini ve hiçbir şekilde de hayatlarına yön veremeyeceklerini düşünüyoruz ama biz yine de yasa temelinde yaşamak istiyoruz diyemezsiniz. Şimdi bunu demeye başladığınız andan itibaren insan insana bir muktedirlik, yapabilirlik atfetmeye başladığınız andan itibaren o mitolojik gelenekle aranızda ciddi bir çelişki belirmeye başlıyor. Ve bu <gülüyor> demokratik diyebileceğimiz geleneğin şekillenme sürecinde meselenin tabii büyük ölçüde e, ne diyelim e, insan bir aradalığı üzerinden ele alındığını da unutmamak lazım. Yani güç tek tek insanlara değil İnsan bir aradalığına, insan kolektivitesine, şehre atfediliyor. Şehre atfedilen gücün bir uzantısı olarak <gülüyor> bu siyasi e, dolaşımın bir sonucu olarak ancak e, vatandaş konumu şekillendirilebiliyor, temellendirilebiliyor ve işlevsel hale getirilebiliyor. Dolayısıyla eski Yunanlılar için hep mesele 8. yüzyıldan beri aslında bir güç meselesi. Güç meselesi derken bunu ne pejoratif anlamda ne de olumlayıcı anlamda kullanıyorum. Muktedirlik soru Ne yapabilir? Ne yapabilir? Nasıl yaşayabiliriz? Ben kendi eylemlerime bir yön verebilir miyim? <gülüyor> kendi hayatımı belirleyebilir miyim? Kendi kaderimin efendisi olabilir miyim? Soru bu. Dolayısıyla bu sonluluk ve sonsuzluk meselesi bu sürecin neticesi olarak asli mesele, temel mesele haline gelmeye başlıyor. Çünkü ilahi olanın, aşkın olanın, bilinemezin sonsuzluğuyla insaniliğin, dünyeviliğin sonluluğu ve sınırlılığı arasındaki çatışma aslında eski Yunan şehirlerinin, eski Yunan toplumlarının, eski Yunan medeniyetinin ve kültürünün gelişimini, dönüşümünü ve kendi içinde yaşadığı pek çok sorunun kaynağını oluşturur. Şimdi bu arıza bile, bu arzayı nasıl çözebilirsiniz, nasıl bir beklenti, bir unut. Selsefede, Pitagoras'ta, Herakleitos'ta karşımıza çıkan seçenek şu. Tecrübi olan ile, yani algı vasıtasıyla eriştiğimiz ve kavradığımızı düşündüğümüz alem ile onun mümkün kılan, onun temelinde bulunan ve onun o şekilde görünmesini sağlayan başka bir yapı arasında bir ayrım teyze. Ama bunların arasında bir süreklilik olduğunu ve algıya tabi olanın Partikülerliği üzerinden, partikülerliğini analiz ederek arkadaki yapının, yani o partiküleriteyi mümkün kılan belirleyen yapının tümerliğine, evrenselliğine ulaşabileceğiniz varsayımı bu. Bu hayali Parmenides çöker. Parmenides ile birlikte bunun mümkün olamayacağını anlıyoruz. Ama aradan geçen 2600 yıla rağmen hala biz... O önceki hayalin bir şekilde gerçekleşebileceği umuduyla koca bir medeniyet ve kültür inşa etmeye, yıkmaya ve yeniden kurmaya devam ediyor. Parmenides'in söylediği şey çok basit. Bunu anlamak çok kolay ama anlatmak neredeyse imkansız. Dolayısıyla ben elimden geleni yapacağım, iş size kalıyor. Biraz önce anlattığım o Anaximander'in Thales'e eleştirisine benziyor aslında söylediği şey. Akıl... Olmayanı düşünemez diyor. Şimdi akıl olmayanı düşünemez derken neyi kast ediyor? Yani olmayan, hiçlik, yokluk, boşluk düşünülebilir bir şey değildir demek istiyor. Rasyonel bir şey değildir demek istiyor. İçi boş, saçma hatta doğrudan çelişki içeren bir kavramdır bu. Dolayısıyla bizim akli lügatımızdan, bilginin lügatından tamamen çıkarılıp atılması gereken bir kavramdır. Bunun sebebi şu. Hiçlik yokluk, boşluk gibi şeylerin tırnak içinde varlığından bahsediyorsunuz. Değil mi? Boşluk var diyorsunuz. Hiçlik var diyorsunuz. Yokluk var diyorsunuz. Burada kavramın kökenine inmeye çalıştığınızda şunu görüyorsunuz. Olmama fiili aslında olma fiilinin değillenmesi sonucunda ancak elde edilen bir fiil. Bu anlamda saf bir fiil değil. Yani olmayı düşünmeden olmamayı tahayyül ve tasavvur edemiyorsunuz. Ancak olanı kazıdığınızda, onu oradan temizlediğinizde onu oradan attığınızda kalana olmamak adını belirtiyorsunuz. Dolayısıyla başta olmayı varsaymadan olma fiilinin geçerliliğini ve mevcudiyetini varsaymadan olmamaktan bahsetmek zaten imkansız. Bu anlamıyla olmamak doğrudan düşünülebilen, doğrudan tasavvur edilebilecek bir saf fiil değil. Fakat sorun buradan kaynaklanmıyor sadece. Olmanın değillenmesi olarak ancak tasavvur edebildiğimiz olmama fiilinin olmasından bahsettiğiniz andan itibaren, yani hiçlik vardır, yokluk vardır, boşluk vardır dediğiniz andan itibaren orada işte çelişki çıkıyor. Çünkü zaten olma kavramının değillenmesiyle elde edilmiş bir kavramın olduğunu söylediğiniz anda çelişki kaçınılmaz hali. Dolayısıyla bu kavramın, Lugatınızdan çıkarttığınız anla itibaren bu kavramın irrasyonel bir kavram olduğunu, içi boş bir kavram olduğunu, saçma <gülüyor> çelişkili bir kavram olduğunu kabul ettiğiniz anla itibaren ne mantıksal bir zorunluluk olarak olma fiilinin ezeli, ebedi değişmeyen ve yekpare bir şey olması gerek. Dedem, Olma fiili yaratılmış mıdır sorusunu sorduğunuzda evet yaratılmıştır diyebilmeniz için olmanın Olmadığı bir anlarda geçmişte, sonra olmak oldu demeniz lazım. Ama biz ne dedik? Olmamak, yokluk, hiçlik, boşluk bu kavramların tamamını irrasyonel oldukları için, varlıkla ve bilgiyle alakaları olamayacağı için attık. Bunları artık kullanmayacağız. Çünkü bu kavramlar çelişki içerdiği için, çelişkili bir kavramdan faydalanarak bilgiye ulaşmak mümkün değil. Varlığı görmek mümkün değil. Dolayısıyla varlık yaratılmış olamaz. Varlık sona erecek mi? Biraz önce sorduğumuz soruyu, geçmişe mantıf sorduğumuz soruyu, şimdi geleceğe mantıf sormuş oluyoruz. Ge gelecekte belli bir anda varlık olacak ve bir sonraki anda olmayacak demeniz lazım. Varlığın bir sonunun olacağını söyleyebilmeniz için. Dolayısıyla varlık sonsuzdur. Sonucuna ulaşıyoruz. Varlık iki tane olabilir. Olamaz. Neden olamaz? Çünkü iki tane olabilmesi için... ...birinci varlıkta olan bir niteliğin... ...ikinci varlıkta olmaması lazım. Bu çok temel bir mantık kuralıdır. Yani bir şeyi... ...iki şeyi birbirinden ayırt etmenizi sağlayan... ...kıstas... ...farklılıktır. Nitelikler <gülüyor> arasındaki... ...farklılıktır. Dolayısıyla varlığı, varlıkta... ...birinci varlıkta olan bir niteliğin... ...ikinci varlıkta olmaması lazım. İki varlıktan bahsedebilmeniz için. Dolayısıyla biz yine başa döndük. Yine olmama fiilinden bahsetmeye başladık. Dolayısıyla buradan zorunlu olarak... Varlığın tekliğine dair bir çıkarım yapmamız gerekiyor. Varlık değişebilir mi? Yani X zamanında varlık A iken Y zamanında varlık B olabilir mi? Böyle olabilmesi için varlığın T anındaki haliyle T2 anındaki hali arasında bir fark olması lazım. Yani varlığın T1 anındaki halinde var olan bir niteliğin T2 anında varlıkta olmaması lazım. Dolayısıyla varlık değişemez. Bakın burada varlık derken dediğim tekrar hatırlatıyorum. Böyle mistik garip bir şeyden bahsetmiyorum. Olma fiilinden olan Olandan. Olmak böyle bir şeydir diyor Parmen. Ve bu keyfi rastgele empatiyle sempatiyle şununla bununla yapılmış bir çıkarım falan değil. Hatta bir anlamda sistem bile yok burada. Yani böyle bir temel atıp o temelin üzerine çıkmıyor Basit bir analiz yapın. Varlığın, pardon, hiçliğin, yokluğun, içi boş, saçma kavramlar olduğunu tespit ettiğiniz andan itibaren, yani analizin bu çıkarımını kabul ettiğiniz andan itibaren, varlığın yaratılmamışlığı, yok edilemezliği, sonsuzluğu, yani ezeliği ve ebediliği, değişmezliği, yekpareliği, mantıksal anlamda zorunlu hale edin. Başka türlüsü mümkün değil. İşte Platon'un bütün meselesi, Parmenides'in bu aslında ortaya çıkarttığı ve bilginin mümkünlüğünü bize gösterdiği ne dayalı. Böyle bir varlığı nasıl kavrayır? Böyle bir varlığın bilgisine nasıl ulaşır? Böyle bir derken yanlış kullanıyorum. Varlığın aslında bilgisinin ulaşılır? Başka türlü bir varlık mümkün değil. Parmendes'de çünkü karşımıza çıkan sonuç negatif bir sonuç şu. Algı vasıtasıyla elde ettiğimiz her türlü veri sonluluğu ve sınırlılığı açısından, sonluluğu ve sınırlılığı itibariyle, sonluluğu ve sınırlılığı yüzünden varlığın sonsuzluğuyla, sınırsızlığıyla doğrudan çelişki içerisinde. Dolayısıyla algının kesintililiği, süreksizliği, bir anlamda keyfiliği ve rastgeleliği zaten bizi varlıktan ve bilgiden tamamen koparıyor. Dolayısıyla tecrübi alem olarak daha önceki felsefecilerin esasını, kaynağını, temelini araştırdığı şeyin parmenides bir yanılsamadan ibaret olduğu sonucu olur. Başka türlü olamayacağıymış. Yanılsama derken de tekrar altını çizelim. Şeyfi, rastgele hepimiz bir hayal dünyasında yaşıyoruz anlamında bir yanılsama değil mi? Kendi içinde bir örgütlülüğü de olan, kendi içinde belirli bir şeması da olan Hatta bu anlamda bir özneler arası objektivite bile belki de üretebilecek bir Matrix'e dayanıyor Belki de bu Tecrübi alem Ama sonuçta tecrübi alemin doğasında Çelişkiler Ve çelişkilerin biteviye Mücadelesi, savaşı var. Oysa varlık çelişki içermiyor. Varlık bırakın çelişkiyi, varlık ikilik içermiyor. İçermesi mantıksal olarak mümkün değil. Dolayısıyla Parmenides'in farkına vardığı, açığa çıkarttığı meseleyi aslında Platon giderek daha zenginleşti. Ve bu algı meselesini daha doğrusu tecrübi alem olarak tanımlayabileceğimiz mekanın kendine has sorunlarını, açmazlarını, açığa çıkardığı ölçüde, bunların aşılmasının, bunların ötesine geçmenin mümkünlüğünü de temellendirmiş oldu. Platon'un belki de eski Yunan'daki bütün felsefecilerden, hatta belki de daha sonraki dönemde, yani felsefe tarihi boyunca karşımıza çıkan bütün felsefecilerden, temel farkı belki de burada. Yaptığı analiz ve bu analiz üzerine inşa ettiği eleştiri, Algıya ve muhakemeye tabi olmayanın mümkünlüğü konusunda bir kavrayışın bizde şekillenmesini sağlayabiliyor. Ama tabi burada meselenin çetrefilliği belki de zaman zaman bu imkanın o metinleri okuyan insanlar tarafından görülememesine de yol açıyor olabilir. Ama Platon'un ben bunu başardığı kanaatimdir. Ve burada Platon'un bunu nasıl yaptığını, yani aşkınlığı, algının ve muhakemenin ötesine geçmenin mümkünlüğünü nasıl temellendirdiğini anlamak için kendi tabiriyle doksaya, yani sanı, zam olarak Türkçe'ye çevirebileceğimiz bir kavrama ve bunun işaret ettiği mekana bakmamız lazım. Platon'un düşüncesinde doksa olarak tabir edebileceğimiz mekan, esasen doksa kavramı, sanı, zan anlamına gelmesinden ötürü zihinsel bir takım fiillere ve bunların mertebelerine işaret ediyor gibi görüyoruz. Ama bu zihinsel fiillerin nasıl işlediğini anlamaya çalıştığımızda görüyoruz ki bu akli faaliyetler aynı zamanda kendi nesnelerini bizatihi imal edip doksa spesifik olarak zihnin Belirli koşullarda gerçekleştirdiği belirli faaliyetleri işaret etmekle birlikte bir bütün olarak sadece epistemik kategorileri değil bu epistemik kategorilerin tekabül ettiği ontik kategorileri de kapsıyor. Çünkü bu ontik kategorilere denk düşen şeyler aslında bakanın yani algılama faaliyetinin ve bu algılama faaliyetiyle elde edilen malzemenin üzerine gerçekleştirilen akıl yürütmenin sonucunda tesis edilen hükümler tarafından imal ve inşa edilir. Burada Platon'un anlattığı iki temel katman var. Bir hayal ve buna tekabül ettiğini söyleyebileceğimiz tahayyül. Hayal ontik kategoriyi tahayyül epistemik kategoriyi oluşturuyor. Ve bu hayalin bir üst basamağı olarak düşünebileceğimiz hayallerin kaynağı olan nesneler algı nesneleri olarak düşünebiliriz. Ve bu algı nesnelerinin düşünülmesine tekabül eden epistemik kategori olarak inanç. Tahayyül'ün eski yünencisi Eikazya'yı inancın eski inancısı pistiz. Ve bir bütün olarak bu mekanı doksayı anlamaya çalıştığımızda Platon bize doksa vasıtasıyla bilgiye ulaşılamayacağını söyleyecek. Şimdi Platon'un bilgi bilgi dediği şey ne olduğunu belki biraz konuşmak lazım önce. Ondan sonra tekrar buraya geri döneriz. Platon bilgi derken hiç öyle justified true belief'ten falan bahsetmiyor. Böyle değerlendirmeler okuyabilirsiniz eğer bu standart Ortodoks Platon yorumculuğunun işte çeşitli metinlerine bakarsanız. Efendim Platon'a göre bilgi gerekçelendirilmiş, doğru inançtır falan gibi tanımlar görebilirsiniz. Bu büyük bir aptallığı, yanlış <gülüyor> anlamanın artık nasıl yorumlarsanız sonucu ortaya çıkan bir şey. Bu tanım Teayi yani Platon'un bilgi meselesini, özellikle bilgi meselesini enine boyuna tartıştığı bir metni olan Teyaitetüs diyaloğunda geçiyor. Sokrates kendisine yöneltilen soruların kaynağındaki arızanın görülebilmesi için bilginin gereklendirilmiş doğru inanç olduğunu varsayalım bir an için diyor. Yani bir hipotez olarak bunu kabul ediyor. Ve ondan sonra da diyaloğun geri kalanı boyunca o hipotezin beraberinde getirdiği, içerdiği ima ettiği bütün çelişkileri tek tek tek tek ortaya koyuyor ve diyaloglar aniden bitiyor zaten. Hay Allah buradan da hiçbir şey çıkmadı diyor ve Sokrates gidiyor. Şimdi Platon'un hiçbir diyaloğu böyle bitmez. Böyle zart diye bitmez. Buradan bir şey çıkmayacağını gördüğü için Sokrates bırakıyor gidiyor diyor. Bu metin garip bir şekilde Platon'un veya Sokrates'in bilgi tanımı diye bu Justified True Belief tanımının tarihe geçmesine neden oldu. Oysa Platon'un bilgi tanımı çok net bir şekilde Politaide, yani İngilizcesiyle Republic'de maalesef Türkçe'ye her yere baktığımız için, devlet gördüğümüz için devlet diye çevrilen metne dönüyor. Orada çok net bir şekilde şunu söylüyor. Diyordu. Bilgi, olanın olduğu gibi görülmesidir. Olanın olduğu gibi görülmesine demektir. Olanın kendine has belirlemeler, kendine has doğasıyla birlikte, yani harici tali, herhangi bir belirlenime tabi tutulmadan sadece ve sadece kendisi olarak kendi doğasını ortaya koyacak şekilde görülmesi. Ve bunu mümkün kılan kavram Platon'da Eidos olarak geçiyor. Bu Ünlü, meşhur idea teorisinin temeli olarak düşünülen kavram. Yani Eidos'u İdea diye çeviriyorlar. Plato'nun Eidos derken kastettiği şeyin idea ile falan uzaktan yakından bir alakası yok. Bu Aristoteles'in yüklemesi sonradan. Çünkü Aristoteles malzemeden ve formdan ibaret düşünüyor her şeyi. Dolayısıyla eidosunda form gibi bir şey olması gerektiğine kanaat getiriyor. Ama Plato'nun Eidos dediği şeyi Türkçe'ye en yakın karşılığı cevher. Eidosu şöyle tanımlıyor Platon. Çok uzun uzun tartışmıyor tabii. Yani zamanımız yeterse değineceğimiz nedenlerden ötürü. Eidos olanın olduğu gibi görülmesini sağlayan ama bunu olanın harici herhangi bir belirleninden azade sadece ve sadece kendisi olarak görülmesini mümkün kılarak ve en temelde de olanı onu mümkün kılan kaynağa bağlayarak yapıyor. Yani Eidos'un görülmesi demek... ...bir şeyin cevherinin görülmesi demek... ...hem o şeyin hem de o şeyi mümkün kılan... ...prensibin esasın görülmesi... ...kavranmasıdır. Ve Platon'un düşüncesinin bütününü... ...tartışmaya, anlamaya, kavramaya çalıştığınızda... ...görüyorsunuz ki... ...o kaynak iyinin ta kendisidir Platon'da. Bir sınırsızlık ve sonsuzluk olarak... ...varlığı ve bilgiyi mümkün kılan... ...prensip iyidir Platon. Agathon. İyinin kendisinden bahsediyor. Dolayısıyla... Platon'un eidos dediği, cevher dediği şey, olanı olduğu gibi görmeyi mümkün kılan zemin ama olanı kaynağıyla birlikte, onu mümkün kılan esasla birlikte görmeyi sağlayan zemin olarak düşünür. Dolayısıyla burada ideal mide falan diye bir şey yok. Öyle zihinde dolaşan kavramlar, mavramlar, öyle şeylerden bahsetmiyor bu adam. Bunu böyle olduğunu düşünmek dediğim gibi Aristoteles'in işi. Terbimi bozmayayım. <gülüyor> Bakın Aristoteles'in Eidos eleştirisi şu. Anlattığımda herhalde çok ciddi yani mantık çalışmadıysanız bile e, ne demek istediğimi anlayacaksınız. Platon'un kastettiği anlamda Eidos mümkün değildir diyor. Bu e, şeyin hemen başında e, Nikomakos'a etiğin hemen başında tartıştığı meselelerden biri. Platon'un kastettiği anlamda Eidos mümkün değildir diyor. Varsa da insan aklı tarafından bilinemez. Şimdi insan aklı tarafından bilinmesi mümkün olmayan bir şeyin yokluğundan nasıl bahsedeceksiniz? Eğer ben varsa bile bilemeyeceksen yokluğunu nasıl bileceğim? Aristoteles diyor ki yok. Ki Aristoteles dikkatli adamdır. Genelde böyle saçma sapan şeyler söylemez. Ulu ortak ama o telaşla, o panikle Eidos'un üstünü örtebilmek için böyle bir şey... Böyle bir argüman ortaya atıyor. Yani bu argüman bile değil. Ya, anlamanız, kavramanız mümkün olmayan bir şeyin yokluğundan ya da varlığından nasıl bahsedersiniz? Mümkün mü böyle şey? Dolayısıyla Platon'un bilgi derken kastettiği şeyin, yani olanın olduğu gibi görülmesi, <gülüyor> yani olanın esasıyla, cevheriyle birlikte görülmesi, yani olanın onu mümkün kılan esasla, kaynakla birlikte görülmesi, algı düzeyinde, algının işleyişi neticesinde gerçekleşebilecek bir şey değil. Sorun buradan kaynaklı. Dolayısıyla doksa olarak tanımladığımız sanı, zan Şimdi biraz önce konuştuk. Doksa bir peşan olarak, bir topografi olarak ele aldığımızda bu topografyanın bir epistemik unsurları var, bir de ontik unsurları var. Epistemik unsurlarını tahayyül ve inanç olarak tanımladık. Ontik unsurlarında hayal ve e, hayal derken yani görüntü, Yansıma, imge, bütün bunları kastediyoruz. Ee, ve bu görüntülerin, yansımaların, imgelerin aslında oluşturduğunu düşündüğümüz nesneler, algı nesnedir. Ve bütün bu mekanda gerçekleşen akıl yürütme fiilinin spesifik bir formu var Platon'a göre. Önce algı vasıtasıyla belirli bir veri elde ediliyor. Yani duyu organlarının faaliyetinin neticesinde elde edilen bir malzeme söz konusu. Sonra da bu malzeme üzerine gerçekleştirilen spesifik bir akıl yürütme fiili var. Eski Yunancası bunun hegemonik mu? Bunu muhtemelen herhalde Arapçaya önce muhakeme diye çevirmişler. Günümüzde de hala bizim dilimizde de muhakeme olarak kullanılıyor. Tabii yani çevirilerde muhakeme diye görmezsiniz bunu. Çünkü çevirilerin çoğu bu ayrımları çok fazla dikkate almıyor. Bu kavram Muhakeme kavramı bu e, eski Yunancadaki hegemonikonun çok doğru yapılmış bir çevirisi çünkü eski Yunancadaki kavramın etimolojik kökenini aynı muhafaza ediyor. Hegemonikon'daki o hegemon kökü muhakemede de hâkme kökü olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla muhakemeden bahsettiğimizde bir hakimiyet ilişkisinden ve bu hakimiyet ilişkisinin tabi belirli bir vektörel yoğunluk içermeye başladığı noktadan itibaren de tahakküme dönüşmesinden bahsediyoruz. Dolayısıyla garip bir şekilde Platon'da doksanın tesisini mümkün kılan süreç yani hüküm tesisi algı vasıtasıyla elde edilen verinin bir hakimiyet ilişkisi oluşturacak şekilde işlenmesi sonucunda ortaya çıkıyor. Burada kastedilen şeyin ne olduğunu anlamak lazım öncelikle olarak. Burada önce algıya bakalım. Algıdan kastımız duyu organlarının işli bir gerçekleştirdiği spesifik işlerler neticesinde belirli verilerin elde etmiyoruz. Şimdi burada burada eski Yunan'ı anlamaya çalışırken maalesef bizim kendi eğilimlerimiz, ön yargılarımız, şartlanmalarımız ağır basıyor ve bu adamlara söylemedi söylemedikleri, kastetmedikleri şeyleri söyletiyoruz ve kastediyoruz. Eski Yunanların Bedenle kurdukları ilişki, beden kavramına atfettikleri mana bizim özellikle Hristiyanlık ve Hristiyanlık sonrasında ortaya çıkan bakış açısıyla birlikte yoğrulmuş perspektifimizden farklı. Buradan bakarsanız eğer ki bazı çevirilerde mesela eski çevirilerde böyle 19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı Platon, Aristoteles çevirilerini <gülüyor> okursanız Hani henüz İsa gelmediği için İstavros çıkartamayan ama bir, bir noktadan sonra Hristiyanlığa adım atacak figürler olarak çıkar karşımıza Platon ve Aristoteles. Hani bizde de olsa muhtemelen birazdan kelime-i getirip Müslüman olacaklar diye düşünürsünüz. Çerçeveler benziyor çünkü birbirine yani bakış açıları çünkü benziyor birbirine. Daha doğrusu bu eski Yunan'da daha sonrasındaki perspektifi ortaya çıkaran kırılma o kadar derin bir kırılma ki... Hristiyanlığın veya İslam'ın içinden baktığınızda <gülüyor> genelde benzer şeyler görüyorsunuz burada. Ama o gördüğünüz şeyler orada olan şeyler değil. Sorun oradan kaynaklanıyor. Şimdi özellikle Hristiyanlıkta bu sorun çok daha net bir şekilde karşımıza çıkıyor beden meselesinde. Çünkü biliyorsunuz Hristiyanlıkta insanın zaten bir sınırlı ve sonlu varlık olarak dünya dünyaya fırlatılmasının sebebi, cennetten kovulmasının sebebi zaten cinsellik ve dolayısıyla bedende şekillenen, bedende ortaya çıkan arzular. Dolayısıyla beden bir orijinalsını, ilk sinin zaten ilk günahın sonucu ve tezahür olarak düşünülür Ve beden bu anlamda yine sürekli ihtiyaçların, isteklerin, isteklerin şekillendirdiği arzuların, arzuların bizi ne diyelim sürekli e, kendimizi kaptırma riskiyle karşı karşıya bıraktığı temptationları yaratır. Dolayısıyla beden hem kaynağı itibariyle, hem mahiyeti itibariyle, hem işlevleri itibariyle Doğrudan günahla ilişkilidir. Günah üretir. Varoluşu zaten kendi başına bir günaha çağrı olarak karşımıza çıkar. Şimdi eski Yunanlılar böyle bakmıyor mesela. Eski Yunanlılar için bedendeki sorun bedenin sınırlılığından kaynaklanıyor. Bedenin sonluluğundan kaynaklanıyor. Günaha meyilli olmasından, temayülli olmasından değil. Çünkü eski Yunanlılar zaten bu anlamda günah kavramı Hata var, eksiklik var, yanlış var, suç var ama bizim kastettiğimiz anlamda bir günah kavramı bulunmuyor eski Yunan'da. Tanrıları kızdıran eylemlerden bahsettiğinizde suçtan bahsedebiliyorsunuz ama bizim kastettiğimiz anlamda bir günah kavramının ortaya çıkabilmesi için eski Yunanlıların püsüye kavramının yerini ruh kavramının alması lazım. Neden öyle olduğunu belki biraz konuşuruz. Şimdi bedenin sonluluğu ve sınırlılığı kendi başına ciddi bir arıza teşkil ediyor eski Yunanlar için. Bunun sebebi de biraz önce anlattığımız o süreçte yani bu mitolojik gelenekle onun karşısında beliren demokratik gelenek arasındaki çatışmanın yarattığı açmaz, aporya çözülmeye çalışıldığında, bir şekilde bununla hesaplaşılmaya çalışıldığında kurtuluşun yani bu sorunu ortadan kaldırabilecek yani imkanın bilgide yattığını görüyor eski Yunanlılar. Bilginin, bilgi meselesinin çözülmesi lazım. Yani benim bir şeylerin ne olduğunu bütün haliyle, bütünlüğü içerisinde kavrayabilme imkanım olması lazım. Cehalet halinde yani bilgiye ulaşma imkanından yoksun olduğum durumda bu tanrıların bilinemezliği, ile kendi Karakterimin sonluluğu, sınırlılığı ve tabii eğilimleri, hataları, yanlışları arasında sıkışıp kalmış durumdayım. Ve kaçınılmaz olarak her düşündüğüm şeyde, her hissettiğim şeyde, her yaptığım şeyde bu çelişkiyi yeniden üretiyorum. Bu çelişkinin ortaya çıkarttığı arızalar bazen doğrudan etkiliyor beni, bazen başkalarını etkiliyor. Bazen farkına varmıyorum, yıllar sonra anlıyorum ne yaptığımı. Ama sonuçta iyi bir şey yapamıyorum. Dolayısıyla... İyilik meselesi, mükemmellik meselesi gibi kavramların temellendirilebilmesi için, yani bir insanın yaptığı işi olabilecek en iyi şekilde yapabilmesi için, bu vasıtayla iyiye ulaşabilmesi için, bu şekilde iyiye ulaşabilmesi için ne yaptığını bilmesi lazım. Kim olduğunu bilmesi lazım. Nerede olduğunu bilmesi lazım. Yaptığı şeyin gerçek manasını kavrayabiliyor olması lazım. Gerçek sonuçlarını öngörebiliyor olması lazım. Bunları yapamadığınız takdirde, eğer içinizde tragedi okumuş olan varsa, ...her birimiz potansiyel birer ödipus haline geliyoruz. Kendi cehaletimizden en sonunda kendi gözlerimizi deşip bu hayatı terk etmemiz gerekecek. Eğer eylemlerimizin gerçek anlamıyla yüzleşmek zorunda kalırsak... Bir, ...yaptığımız şeylerin gerçek manası bir gün açığa çıkarsa... ...ve biz buna tabii tanık olursak... ...dolayısıyla bu durumdan uzaklaşabilmemiz için, bu sorunu bertaraf edebilmemiz için... ...bir tek kurtuluş çaremiz var, bilgi... Şimdi bunu, bu meseleyi bu şekilde ele almaya başladığınız andan itibaren bilgi meselesi biraz önceki o çelişkinin tabii hem ilacı haline geliyor, antidotu haline geliyor, hem de en acil çözülmesi gereken sorun olarak karşımıza çıkıyor. İşte felsefenin de belki hani 6. yüzyıldan itibaren yaşadığı o hızlı gelişim biraz bununla bağlantılı. Kukre bir <gülüyor> <gülüyor> olanla insani, dünyevi olan arasındaki sıkışmışlığı olarak insanın karşımıza çıktı. Evet ve Parmenides'le birlikte bu çelişkinin, yani sonlulukla sonsuzluk arasındaki çelişkinin çözülmesinin imkansız olduğunu, çünkü sonluluk mevhumunun kendisinin, yani işte yokluğun varlığının, hiçliğin varlığının, boşluğun varlığının kendisinin zaten başlı başına bir çelişki olduğunu farkına vardı. Şimdi Platon'la birlikte bu meselenin nereden geldiğini, bu sorunun nereden kaynaklandığını anlamaya başlıyor. İşte algıya dönmesinin sebebi Platon'un bu ve bedeni bu bağlamda tartışıyor olması sorunu yine en baştaki meseleye sonlulukla sonsuzluk meselesine bağlı. Çünkü eski Yunanlılar bedeni sınırlılık ve sonluluk olarak görüyorlar ve bunun karşısında biraz önce anlattığımız o çelişki süreci, çelişkiyle hesaplaşma sürecinde yani insanın sonluğuyla sonsuzluğu, tanrılarla insanilik, uhreviyle dünyebilik arasındaki arada kalmışlıkla hesaplaşma sürecinde bunun var varma ve bununla hesaplaşma bunun ötesine geçmek için sarf edilen çabada şekillenmeye başlayan bir kavram var. Bu eski bir kavram olduğu düşünülür ama aslında pek öyle bir kavram değil. Görece yeni. Yani 7. yüzyılda falan ilk kez 7. yüzyıl 6. yüzyılda karşılaşılan bir kavram. İşte burada da yine eğer Hristiyanlık sonrasında yaşanan kırılmayla o kırılmanın perspektifinden bakarsanız hayatta anlayamayacağınız bir mesele tartışılıyor. Eski Yunanlıların Püsü'e dediği şey yaşam prensibi demek. Yaşamı mümkün kılan güç demek. Ve Püsü'e kökenine dair mesela Platon'un anlattığı hikayeyi anlatayım size. Aradaki farkı belki oradan görürsünüz. Timaeus diyaloğunda Platon bunu anlattırır e, Sokrates'e. Kozmos'un ki bu da Psyö'ye kadar yeni bir kavramdır aslında. Düzene tabi bir e, bütünlük anlayışını içeren kozmos kavramı yani evren diye çevirebileceğimiz ama evren diye aslında çevirdiğimiz takdirde yine gerçek manasını yitirecek bir kavram ama şimdilik biz öyle diyelim. Kozmos'un nasıl ortaya çıktığını anlatıyor burada. Bir asli kaynak var bir temel sonsuzluk sınırsızlık olarak tarif edebileceğimiz bir temel kaynak var. O, te, o onu mükemmellik olarak da düşünebilirsiniz. O temel kaynaktan gayri mükemmel bir yarı tanrının, bir demiurgosun yarattığı gayri mükemmel bir mekan olarak ortaya çıkıyor Kozmos. Yani içinde yaşadığımız bu hal. Ama tabi eski Yunanlarda fark şurada, bizde. Hristiyanlık ve sonrasındaki süreçte özellikle tek tanrılı semavi dinlerin belirlediği perspektifte tanrı evrenin dışında olmak zorunda. Tanrı çünkü evreni ex nihilo, yoktan yaratıyor, içten yaratıyor. Ve ilahi olanla dünyevi olanı net bir şekilde birbirinden ayırmak zorundasınız. Bunları birbirinin içine geçirmeye başladığınız zaman işte panteizm, manteizm gibi sorunlar çıkmaya başlıyor ve orta yani... E inancın temellerini teşkil edebilecek riskler belirmeye başlıyor veya inancın e, işlevselliğini özellikle de politik işlevselliğini yitirmesine sebep olabilecek bir takım komplikasyonlar ortaya çıkıyor. Eğer gerek Hristiyanlığın gerek İslam'ın tarihini incelerseniz buna benzer eğilimleri eğilimleri sergileyen insanların kellesi ilk vurulan insanlar olduğunu görürsünüz. Yani kafirden daha acımasız davranılır bunlara karşı. Çünkü e, her türlü insani olanla ilahi olanı iç içe geçirme çabası veya bunları bir arada düşünmek çabası kaçınılmaz olarak insani olanı ilahileştirdiği ölçüde şirk koşma riskini beraberinde getirecek. Tanrı'ya şirk koşma riskini beraberinde getirecek. Dolayısıyla bu en baştan beri Hır, Hristiyanlık'ta da İslam'da da önüne geçilmeye çalışılan bir şeydir. Tanrı evrenin dışında bir yerde durur. evrene tabi değildir. Evrenin içinde yer almaz. Eski Yunanlar da öyle değil. Eski Yunanlar biliyorsunuz o Olimposta dağda oturuyorlar Tanrı. Dolayısıyla eski Yunanlar, kozmos dediğinde insani olanla dünyevi olanın, pardon insani olanla ilahi olanın, dünyevi olanla uhrevi olanın iç içe bir arada olduğu bir mekandan bahsediyor. Ama sonuçta mükemmel bir yarı tanrının yarattığı mükemmel bir kozmos söz konusu. Ve o yaratma fiilini yani Demiurgos'un yarı tanrının icra ettiği yaratma fiilini mümkün kılan o esas, o kaynak kendi doğasından bir nefesi kozmosu üflüyor. İşte bu psue dolayısıyla psue doğasında bir potansiyel bir kapasite olarak potansiyel halde o kaynağın sonsuzluğunu ve sınırsızlığını barındırıyor. Ama psue bedenle bir araya geldiği an itibariyle bedenin sınırlılığı ve sonluluğunun tabii hayatın da belki hani, idame ettirilmesinin beraberinde getirdiği aciliyetten ötürü aslileşmesi gibi bir durumla karşılaşıyor. Temel insanlık durumu dolayısıyla bedenin ve bedenin ihtiyaçlarının, bu ihtiyaçların yarattığı isteklerin, bu isteklerin tetiklediği arzuların ve bu arzuların tatmini için yerine getirilmesi gereken faaliyetin, faaliyetlerin merkeziliği üzerine inşa ediliyor. Bunu muhtemelen de bilinç düzeyinde gerçekleştirmiyoruz. Bu prekansız bir şey. Bilinç öncesinde bilinci, bilinci mümkün kılan bir temel olarak işliyor. Dolayısıyla beden tarafından şekillenmiş, beden tarafından şartlanmış bir varoluşu, bir temel insanlık varoluşu, hatta bir noktadan sonra ya yani insanlık varoluşu diye düşünüyoruz. Ve süenin bir kapasite olarak bünyesinde barındırdığı sınırsızlık ve sonsuzluk bedenin bu belirlenimi altında hayatın idame ettirilmesi sonucunda unutuluyor. Artık onu pratik edemez hale ediliyoruz. Dolayısıyla mesele bedenin ve dolayısıyla arzuların belirleyiciliğinin yani asliliğinin ortadan kaldırılarak hayatın dolayısıyla insan faaliyetinin merkezine asli eksenine atlı safaklı bilgiyi bilginin mümkün kıldığı mükemmelliği ve mükemmellik vasıtasıyla ulaşılabilecek areteyi e, iyiyi yerleştirmek hayatı bu şekilde idame ettirebilecek bir potansiyeli insanın bulunduğu ve kendi aslında insanlığıyla, kendi nefsiyle boğuşarak bunu hayata geçirdiği ölçüde artık kendini yoktan maharetmesi, kendini yeniden yaratması mümkün hale geliyor. Insan. Ve bu şekilde kendi insanlığından da, kendi nefsinden de kurtulması gerçekleşiyor. Dolayısıyla eski Yunanlılar bedenden ve bedenin sınırlarından ve sonluluğundan bahsettiklerinde bedenin günahlarından veya günaha eğilimden, eğilimliliğinden bahsetmiyor. Püsüen'in ve Püsüen'in sonsuzluğunun ve sınırsızlığının önündeki en büyük engel olması itibarıyla bedenden bir sorun olarak bahsediyor. Ve bedenin sınırlılığının ve sonluluğunun aşılması herkesin süpermen olması, herkesin olağanüstü güçlere kavuşması anlamına falan gelmiyor. Bütün mesele, bedenin, isteklerin, bedenin, ihtiyaçların, isteklerin, arzuların asli belirleyiciliğinin ortadan kaldırılması ve bunların bile mahiyetinin ve işleyişinin ve amaçlarının akla tabi kılınması, rasyonelleştirilmesi. Dolayısıyla bu bağlamda bu konuşacağımız şeyleri düşünmek gerekiyor Şimdi algıdan bahsederken Platon Duyu organlarından, duyu organlarının faaliyetlerinden bahsediyor. Dolayısıyla duyu organlarından bahsettiğimiz andan itibaren bedenden bahsediyor. Dolayısıyla bedenin sınırlılığıyla ilgili bir işlev söz konusu burada. Nitekim duyu organlarının anatomik yapısına baktığınızda da bu sınırların mevcudiyeti hem işlevin kendisinde hem de işlevin ortaya çıkarttığı üründe net bir şekilde görülüyor. Şurada olup biteni ben görebiliyor muyum şu anda? Görebilirim. Neden? Çünkü bakış açım 120 dereceyle sınır. Gözlerim 120 derecelik bir açı içerisindeki şeyleri görebiliyor. Şurayı göremiyor. Çok yakını göremiyorum. Çok uzağı da göremiyorum. Dolayısıyla belirli bir mesafe mesafe aralığını görebiliyorum. Görebildiğim şeyleri belirli bir çözünürlükte görebiliyorum. Belirli bir detayla, belirli bir hassasiyette görebiliyorum. Daha fazlasını göremiyorum. Kulaklarım belirli bir frekans aralığını, belirli bir empedansı, belirli bir uzaklığı duyabiliyor. Onun onun ötesine geçemiyorum. Bütün duyu organlarım için bu geçerli. Bütün duy organlarım belirli bir aralıkta işlev gösteriyor. Yani belirli bir sınır dahilinde işlemini gerçekleştirebiliyor. Sorun burada çıkıyor. Bu sınırı genişlettik. Bilim çok ilerledi. Elektron mikroskobu şu kadarcık bir şey haline geldi. Her birimiz gittik hastanelere gözleri çıkarttırdık yerine elektron mikroskobu taktırdık. Böyle her tarafı artık... Atomik düzeyde görebiliyoruz. subatomik düzeyde görebiliyoruz. Sorun ortadan kalkıyor mu? Döne döne ne arıyorlar? Higgs bozonunu arıyorlar değil mi? Gücü, kuvveti maddeye dönüştürecek bir atom altı parçacık arıyorlar. S Sona ermiyor çünkü. Sınır varsa, sınır genişletmeniz, sınır ortadan kaldırmıyor. Sadece sınır genişletmeniz anlamına geliyor. Ama sınırın ötesinde ne olduğu, sınırın mevcudiyetinden dolayı, hep bir soru işareti olarak kalmak zorunda. Sınırın olmadığı bir durumda o baktığınız, gördüğünüz şeyin size nasıl görüneceği sorusuna yanıt vermeniz mümkün değil. Çünkü ancak o sınır içerisinde o öyle görünüyor. Şimdi belirli bir aralık içerisinde, belirli bir sınıra tabi bir faaliyetin neticesinde elde ettiğiniz malzemenin mesela kökenine dair ne söyleyebilirsin? Şimdi biz şunu varsayıyoruz. Ağaca bakıyoruz. Ağacın tamamını, ağacın kendinde doğasını, kendine has doğasını belki göremiyoruz. Ama yeterince bakarsak, pek çok açıdan bakarsak, incelersek, kesersek, işte içine bakarsak falan en sonunda onun gerçek doğasını anlayacağımızı düşünüyoruz. Yani elde ettiğimiz parçaların, bir anlamda o yonttuğumuz parçaların bir bütüne ait olduğunu ve o bütüne ait olması itibariyle o parçaları eğer... Doğru bir şekilde birbirinden ayrıştırabilir ve sonuçta doğru bir şekilde ayrıştırdığımız için doğru bir şekilde onları birleştirebilirsek ve bu birleştirmenin ötesinde bir de bunlara bütünlük atfedebilirsek o baktığımız şeyin gerçek doğasına ulaşabileceğimizi düşünüyoruz. Şimdi belirli bir sınır aralığında baktığınız ve bu şekilde elde ettiğiniz malzemenin kökenine dair ne bilebilirsiniz? Yani o bir şeylerden yoktuğumuzu varsaydığımız şeyin var olduğunu nasıl iddia edeceksiniz? O parçanın ait olduğu bir bütün var mıdır ya da yok mudur sorusuna nasıl cevap vereceksiniz? Mümkün görünmüyor. Eldeki tek şey parça. Parçanın kökeni, menşei, kaynağı, mahiyeti, işlevi hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Sadece parça. Fakat tabii bu sorun başka bir şey beraberine getiriyor. Eğer ben elde ettiğim parçaların, yani o yonttuğum kiplerin mahiyetini... En, en temel tabi menşein yani nereye ait olduğunu, kaynağını kayna, bir kaynağı olup olmadığını, bir bütünün parçası olup olmadığını bilemiyorsun. o parçaların tek tek her birinin nasıl bir diğerinden neye göre ayrıştırıyor? Ayrıştırmam lazım. Yani, niteliklerden oluşuyor diyorum aldı. Nitelikleri neye göre bölüyorum birbirini? Neye göre ayırıyorum? Biliyor muyum neye göre ayırıyorum? Bilmediğimi anlamanın çok basit bir yolu var. Doğuştan görme özürlü bir insana mavi rengi anlatmaya çalışın bakalım. Veya kırmızıyı. Anlatamayacaksın. Bir şeyler diyeceksiniz ve siz de fark edeceksiniz ki anlatabiliyorsunuz Bilmiyorsunuz çünkü ne oldu. Dolayısıyla ben bu ayırdığımı zannettiğim şeyleri o parçaları kökenini belirleyemesem de kendi içinde o parçaların manasını işlevini bilebilirim de diyemiyorum. Dolayısıyla. Bilmiyorum çünkü. Sadece bir takım parçalar geliyor. Ama o parçaların parça olduğunu bile anlayamıyorum. Parçaları neye göre ayrıştıracağımı da bilmiyorum. Parçaları ayrıştırdıktan sonra nasıl bir araya getireceğimi de bilmiyorum. Getirdikten sonra onları nasıl bütünleyeceğimi de bilmiyorum. Sınırın mevcudiyeti... Bakın sadece algı organlarının anatomik yapısından kaynaklanan bir sorundan bahsediyoruz. Sınırın mevcudiyeti... Algı vasıtasıyla elde edilen malzeme, malzeme itibariyle benim varlıktan geri dönüşü olmayacak bir şekilde kopmam anlamına geliyor zaten. Artık varlıkla ilişki kuramayacağım bir noktadayım. Elde ettiğim parçalar çünkü o faaliyetin sonucu olarak aslında imal edilmiş parçalar. Veya şöyle söyleyeyim, o faaliyetin doğası itibariyle o elde ettiğim parçaların gerçek anlamını, gerçek mahiyetini, gerçek işlevini bilmem mümkün görünmüyor. En azından... Bir asli kaynağa, bir bütüne bağlamam imkansız gibi duruyor. Şimdi sorun bununla kalmıyor. Bir de duyu organlarının birer donanım olarak düşünürseniz yazılıma ihtiyacı var değil mi? O işlevleri gerçekleştirebilmesi belirli kurallara göre işlemesiyle mümkün olur. Belirli kuralları hayata geçirmesiyle mümkün olur. Şimdi bunu şöyle düşünün. Yani bilgisayar topluyorsunuz işte anakartı aldınız üzerine ses kartını, görüntü kartını, işlemciyi, RAM'i şunu bunu taktınız. Çalıştırdınız, hiçbir şey olmayacak. Değil mi? Ne olacak? Önce bir BIOS BIOS programı yüklemeniz lazım ki parçalar birbirini ve birbirlerinin işlevlerini tanısınlar. Tekrar başlarsanız yine hiçbir şey olmayacak. Ne yapacaksınız? İşletim sistemi yükleyeceksiniz. İşletim sistemi aslında ne yapacak? O parçaların belirli işlevleri yerine getirebilmesi için hangi kurallara uygun, hangi faaliyetleri gerçekleştirmesi gerektiğini onlara öğretecek. Dolayısıyla bizim Algılama faaliyeti esnasında algılama faaliyetini gerçekleştirebilmek için algılama faaliyetini mümkün kılan bir takım kuralları öğrenmemiz gerekiyor. Öğrenmiş olmamız gerekiyor. Şimdi burada sorun şuradan kaynaklanıyor. Biz zevahiri kurtarmak için algı, algının işleyişini sağlayan kuralların algının kendisinden geldiğini, ma malzemenin kendisinden geldiğini, varlığın kendisinden geldiğini düşünmek istiyoruz. Şimdi Parmendes'in is teşhisini eğer paylaşıyorsanız zaten varlıkla bağımız kalmadı. Dolayısıyla varlıktan geliyor olması mümkün değil. Tecrübenin kendisinden geliyor de, de, de diyemiyorsunuz çünkü tecrübenin kendisi bu kurallar uygulandığı için zaten ortaya çıkabiliyor. Yani algı vasıtasıyla elde edilen malzemenin elde edilebilmesi için bu kuralların zaten o malzemeye uygulanmış olması lazım. Dolayısıyla nesnenin kendisi bana nesne kategorisini veriyor. Ben de onu nesnenin kendisini öğreniyorum. Sonra nesneyi uyguluyorum diyemiyorsunuz. Çünkü nesnenin size o kategoriyi iletmesi mümkün değil. Çünkü siz zaten nesne göremiyorsunuz o kategori olarak. Benim zihnimde bunlar önceden vardı. Tanrı koydu bunları falan dediğinizde de sorun ortadan kalkmıyor. Nereden geliyor buna? Bakın. Bir sürü Deney var buna dair. Yani özellikle psikoloji okuyanı arasında bunları ya öğreniyorsunuzdur ya da bir yerlerde yani gösteriler derse. Özellikle bebekler üzerinde yapılan deneyler şunu gösteriyor. Bu arkadaşlar mesela doğuştan miyop addediliyor. Şimdi miyopi bir anomali değil mi? Yani göz taslarının daha doğrusu merkeğin yerinden oynaması veya belirli bir açıyla durmasından kaynaklanan bir görme bozukluğu. Neden bebeklere böyle bir anomali yükleme ihtiyacı hissediyoruz? Yani görmesi gerektiği gibi görmüyor diye, görmüyor diye düşünüyoruz. Ya gör, nasıl görmesi gerektiğini bilmiyorsa bebek, neye bakması gerektiğini bilmiyorsa, bakışını neye odaklaması gerektiğini bilmiyorsa, bakışın içerisinde hangi unsurları hangi unsurlardan ne şekilde ayırt ederek o ayırt ettiği şeyleri nasıl bütünleyeceğini bilemediği için neye bakması gerektiğini bilmiyorsa. Ve deneyler onu gösteriyor ki bilmiyor. Mesela iki, aylık, iki buçuk aylıkken belirli bir nesnenin, belirli bir momentumdaki hareketini ve o hareket içerisinde o nesnenin kendisiyle özdeşliğini yani zaman ve mekan içerisindeki özdeşliğini öğrenmiş gibi görünüyor çocuk. Nesneyi hareket ettirirken, nesneyi kaybettiğinizde şaşırıyor. Nereye gitti? Çünkü onun bir sonraki anda belirli bir konumda olmasını bekliyor. Momentumu öğrenmiş. Ama nesneyi hareket ettirirken rengini değiştirdiğinizde şaşırmıyor. Neden? Çünkü belli ki 2-2,5 iki, iki aylıkken renk nesne kategorisini oluşturan parametrelerden biri olarak çocuk tarafından henüz belirlenmemiş. Bunu öğrenmemiş. 3-3,5 üç, üç aylıkta aynı aylık olduğunda aynı deneyi tekrarladığınızda bu sefer rengi değiştirdiğinizde de şaşırdığını görüyorsunuz. Ha, yeni bir parametre eklenmiş kavram kategorisi. E, nesne kategorisi. Şimdi bu bir ispat değil tabi ama ciddi bir şekilde nesne kategorisinin deney içerisinde yani deneyim içerisinde deneyim vasıtasıyla parça parça edinildiğini gösteriyor. Yani nesne kategorisi varlığın hakikatinden, gördüğüm şeyin hakikatinden bana gelmiyor. Ben parça parça öğrenerek bunu uyguluyorum. Öyle görünüyor ki ben yaratıyorum. Öyle görünüyor ki Sosyal bir takım süreçler neticesinde bunları ediniyorum. Şimdi <gülüyor> eğer zaten duyu organların anatomik yapısındaki sınırlardan ve sorunlu, sorunlardan, sınırlık, sınırlık, sınırlık ve sonluktan dolayı ben varlıktan geri dönüşü mümkün olmayacak bir şekilde kopmuşsa elde ettiğim malzemeyi de tamamen keyfi ve rastgele bir takım kurallara göre ancak düzenleyebilerek, düzenlediğim için bir yani bir imge, bir algı nesnesi tesis edebiliyorsan, o zaman algı vasıtasıyla elde ettiğim malzeme bana olanı değil, benim oldurduğumu bana gösterir. Benim iman ettiğimi bana göster. Şimdi bu kurallarla ilgili sorun yani gelen malzemenin düzenlenmesini ve kendi içinde bir, belli bir bütünlük taşıyacak şekilde birleştirilerek bir imgeye dönüştürülmesini sağlayan süreci incelediğinizde parçalardan bahsediyoruz. Yani nitelikler falan gibi şeyler diye düşünüyoruz. Şimdi burada parçayla bir diğer parça arasındaki ayrımı nasıl tesis edeceksiniz? Parçaların parçalığını nasıl tanımlayacaksınız? Şimdi bebeği düşünün. Bebek muhtemelen o işte miyop dendiği durumda yani bir anomali olarak düşünüldüğü durumda etrafına baktığında sadece sürekli değişen, devinen bir hareket görüyoruz. O hareketin unsurlarını diğerlerinden ayırt edemiyor. Mutlak bir akışkanlık olarak hayat yaşıyor. Ama muhtemelen ihtiyaçlardan ve bu ihtiyaçların yarattığı isteklerden ve bu isteklerin tetiklediği arzulardan ve bu arzuların tatminini mümkün kılacak eylemlerin icrası dolayısıyla yavaş yavaş bir şeyleri bir şeylerden ayırt etmeye başlıyor. Bir şeyler daha öncelikli hale gelmeye başlıyor. Bir şeyler onu sevindiriyor, mutlu ediyor. Bir şeyler acı veriyor. Ve bu süreç içerisinde şeyleri şeylerden ayırt etmeyi öğreniyor. En temel ayrımı da doğduğu an itibariyle başlayan ayrım benle öteki arasındaki ayrım. Bizim bildiğimiz anlamda bir nefs duygusu değil belki ama bir kendindelik bilinci yavaş yavaş belirmeye başlıyor. bebek. Evet. Dolayısıyla bütün bu ayrımlar hiç de öyle efendim varlığın kendisinden işte varlığın kendi doğasından bana gelen varlığın kendi doğasını anlamamı sağlayan datalar veya işte formlar falan değil. Muhtemelen ihtiyaçlar doğrultusunda aslında temelde çıkar doğrultusunda belirlenmiş kurallar mı Çıkarları atıfta bulunan, çıkarlar tarafından temellendirilen ve çıkarların aslında pekiştirilmesini ve sağlamasını yapan şeyler Dolayısıyla algının işleyişi çıkar temelli bir oldurma, bir imalat fiili olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bunun peşinden bu ingenin belirmesinin ardından yapmam gereken bir iş var. Olanla oldurulmuş arasındaki farkı ortadan kaldırmam lazım. Çünkü olanla oldurulmuş arasındaki farkı muhafaza ettiğim takdirde, yani benim gördüğüm şeyin hep oldurulmuş bir şey olduğunda olanın benim tarafımdan hep ıskalandığını, Hiçbir zaman için görülemediğini ve görülemeyeceğini kabul ettiğim takdirde hepimizin delirmesi an meselesi halidir. Yani zaten deliiz de kendi deliliğimizi saklayabilmemiz imkansız halidir. Mesela Şimdi bütün bu sürecin neticesinde gördüğüm şeyin ben hakikat olduğunu, dünyanın böyle bir yer olduğunu, işte dünyanın atomlardan oluştuğunu falan düşünüyorum. Buna inanıyorum. Buna inanan herkesi sağlıklı, mantıklı, normal addediyorum. Ama mesela dışarıda ejderham bekliyor, beni eve ejderha götürecek dediğimde aa sıyırmış, çoktan gitmiş bu adam diye düşünüyorum. Atomizmin temel kuralı nedir biliyor musunuz? Boşluk vardır. Parmenides'ten sonra yaşıyor atomistler, biliyorlar Parmenides'ini eleştirirsin Şimdi atomist mi deli, yoksa dışarıda ejderhasının kendisini beklediğini ve kendisini eve götüreceğine inanan kişi mi daha deli? Hangisi daha mantıksız? Sonuçta eğer algı vasıtasıyla bir imalat süreci gerçekleşiyorsa, bu imalatı ortak bir takım kurallara göre icra etmekle, fazlasıyla kişiselleşmiş kurallara göre icra etmek arasında kategorik bir fark yok aslında. fakat sonuçta ortaya bir oldurulmuşluk çıkıyor. Şimdi bu oldurulmuşluğun, olmuşun olanın yerine geçmesi lazım. Yoksa dediğim gibi hepimiz deliririz. Bir deliliğimiz yüzümüze vurulacak hale gelir. İşte oldurulmuşun olanın yerine geçmesini sağlayan, olanın yerine ikame edilebilmesini ve olanı tamamen örtmesini sağlayan fiil, inanç fiil. Buradaki mecra da hakikat dediğimiz şey. Ama algı düzeyindeki hakikat algı düzeyinde bu kavramı tartıştığımızda karşımıza çıkan içerik. Şey. Yoksa eski Yunanların aleteyi olarak tanımladığı şey bundan biraz daha farklı. Ona de deyince. Bir şey söyleyeyim. Bu e, inanç edilen şey yani algının hissedebildiği şeye inanmamız. Gelecek şimdi anlatacağım ne oldu. Şimdi bakın burada yaptığım şey şu. Muhakeme fiilinin nasıl işlediğini aslında anlatıyor. Yani veya Platon anlatıyor. Bir, oldurulmuşu olanın yerine geçiriyorsunuz. Yani olanın üzerini tamamen oldurulmuşla örtüyorsunuz. Olan diye bir şey bizim Parmenides'in ve Platon'un anlamamıza çalıştığı şekilde bir olan kategorisi kalmıyor. Artık oldurulmuş, şun kendisi olan haline geliyor, varlık haline geliyor. Yani algı vasıtasıyla elde edilen malzeme dışında bir gerçeklik mümkün değil demeye başlıyor gerçekliğin ta kendisi bu demeye başlıyor. Ve ona tabii bunu demenizi sağlayan yani ona hakikat atfetmenizi sağlayan temel kriter ne olacak? Onun objektif bir gerçeklik içeriyor olması. Yani benim onu algılamamdan ve düşünmemden bağımsız bir şekilde orada var olan bir gerçeklik söz konusu ve benim bu gördüğüm şey sadece benim oldurduğum, benim imal ettiğim, benim yarattığım bir şey değil. Orada olanın bende ortaya çıkan bir temsili diyebilmem lazım. Ve bu bağlantıyı hakikat sanırım. Ve bunu kabul ettiğim an itibariyle, yani zihnimdeki imgeyle dışarıdaki durumun örtüştüğünü, örtüşmesi imkanının bulunduğunu ve bu örtüşme gerçekleştiğinde, bu mütekabiliyet gerçekleştiğinde, bu, bu mütekabiliyetin gerçekleştiğine emin olduğunda, hakikate ulaştığımı kanaat getirdiğimde, kendi oldurduğumu, neden dolayı? Kendi sınırlılığından ve sonsuzluğundan dolayı oldurduğumu, yani kendi sınırlılığın ve sonsuzluğun suretinde yarattığım şeyi artık varlığın yerine geçmiş Olanın ta kendisi haline getirmiş oluyor. Dolayısıyla kendi suretinde bir dünya yaratmış oluyor Ve ona bir objektivite atıcı Benim onu düşünmemden ve algılamamdan bağımsız olarak var olan bir şey artık İşte, Orada muhakemenin ikinci dönüşlü, bu sefer hakimiyet dönüyor bana doğru gelmeye başladı. Şimdi ilk adımda hakikat vasıtasıyla ben kendimi dünyaya dayattım. Daha doğrusu, nefsimi ötekine dayattım. Kendi suretimde bir dünya tasarladım. Ve bu dünyanın gerçek olduğuna karar getirdim. Gerçek olduğuna inanıyorum ben. Ona objektif bir gerçeklik atfettiğim andan itibaren ben de o dünyanın bir parçası olduğum için bu sefer ben ona tabi hale gelirim. Dolayısıyla ötekini kendime tabi kıldığım ölçüde ben de ötekine tabi hale gelmiş oluyorum. Dolayısıyla burada tahakküm ilişkisi iki taraflı iş. Bir kendi suretimde yarattığım bir dünyayı varlığa uyguluyorum, varlığı buna tabi kılıyorum... Sonra da o yarattığım dünyaya ben tabi hale ediyorum. Kendi suretimde yarattığım, kendi sınırlılığım ve sonluluğun neticesinde onun tecessüsü olarak yarattığım şeyi bu sefer kendi dünyamın sınırları olarak görmeye başlıyorum ve benim ona tabi olduğumu düşünüyorum. Eğer hüküm dediğimiz şey bu süreç neticesinde ortaya çıkıyorsa, yani doksa böyle bir mekansa o zaman... Benim algı ve muhakeme vasıtasıyla algı ve muhakemeye tabi olan üzerinde tespit ettiğim, hatta kaçınılmazlığını, zorunluluğunu teslim ettiğim, aşılmasını imkansız olarak gördüğüm, objektif bir gerçeklik atfettiğim bütün sınırlar benim imal ettiğim, benim sınırlılığımın ve sonluluğumun bir tezahürü olarak tecessüs etmiş sınırlar haline Dolayısıyla aşkınlık, yani bütün bunların ötesine geçme imkanı bir basit böyle mistik deneyim falan değil. Burada zaten doksanın doğasıyla ve ağrazlarıyla hesaplaşmanın, Platon'un ifadesiyle kendi cehaletinle hesaplaşmanın mantıksal bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla Platon öyle mistik falan bir şeyden bahsetmiyor algının ve muhakemenin aşılmasından algının ve muhakemenin ötesine geçilmesinden bahsettiğinde zaten algının ve muhakemenin ve algıya ve muhakemeye tabi olanın sınırlarının benim sınırlarım olduğu görüldüğü andan itibaren benim kendimi dönüştürerek içinde yaşadığım dünyayı dönüştürerek bu sınırları buharlaştırabileceğimi bu sınırların ötesine geçebileceğimi aslında görebileceğimi anlatmaya çalışıyor. Şimdi burada tabi bu aşkınlığın Platon açısından tek bir yolu var. O da ancak aşkla gerçekleşebiliyor. Doksanın doğasından dolayı bunu akılla ya da arzularla yapmanız mümkün değil. Akıl çünkü zaten 90 doksa düzeyinde doksaya tabi yani algıya ve muhakemeye tabi bir işleyiş gerçekleştiriyor. Bütün kategorileri, bütün işleyiş buna göre koşullanmış durumda. Biraz önce anlattığımız o işte parçalardan ve parçaları bir araya getiren, onları bütünleyen ve dolayısıyla aralarındaki boşluklarla ancak... Yani zıtlıklar üzerinden, tezatlar üzerinden ancak bir gerçeklik üretebilen bir akıl yürütme faaliyeti. Dolayısıyla bunun zaten bir öteyi tahil etmesi mümkün değil. Doksanın içinden baktığınızda, doksanın, artık detayına giremiyorum bir zaman azaldığı için, mutlak bir self-afirmasyon üzerinden işlediğini görüyorsunuz. Kendi kendini sürekli doğrulayan bir doğası var. Bakıyorum orada bir sınır var. Kendimde bir keşfettiğim aslında kendi doğamdan kaynaklanan bir sınır belki o ama o sınırı dışarıda objektif bir olgu olarak gördüğümde ha gerçekten öyle bir sınır var diyor. Dolayısıyla beni dışarısı doğruluyor ben dışarıyı doğruluyorum diyor. Sürekli bir self afirmasyon üzerinden iş devam ediyor. İşte bundan dolayı akıl vasıtasıyla doksanın içinden doksanın dışına dair bir farkındalık bir kavrayış üretemez. Doksanın ötesi doksa içinden bakıldığında bir imkansızlıktır. Dolayısıyla bizim konuştuğumuz bu aşkınlık, yani algıya ve muhakemeye tabi olanın aşılması, algıya ve muhakemeye tabi olan itibarıyla bir mutlak bir imkansızlık olarak karşımıza çıkıyor. Hiçbir şekilde belirlenmesi, tanımlanması, sıfatlandırılması mümkün olmayan bir süreçtir. Arzular, arzular dediğiniz şey zaten sonuçta insan ihtiyaçlarıyla ve insan ihtiyaçlarının karşılanmasıyla, dolayısıyla insan hayatiyetiyle, dolayısıyla insanın ölümlülüğüyle ilgili süreçtir. E, doksa zaten bunun için inşa edilmiş diyor. İnsanın ölümlülüğünden dolayı, insanın ölümlülüğünü idame ettirebilmesi için inşa, et, inşa edilmiş. Bizzat her birimizin tek tek inşa ettiği bir yer, inandığı için inşa ettiği bir yer, inanarak inşa ettiği bir yer, inanarak çoğalttığı, yeniden ürettiği bir yer. <gülüyor> Dolayısıyla arzuların burada bizi bunun ötesine taşıması mümkün değil. Çünkü bir anlamda doksanın terki, nefsin bildiğimiz anlamda bütün dünyanın terki anlamına geliyor. Metaforik anlamda ölmek bu. Hayatın içinden ölmeyi biz böyle düşünüyoruz değil mi artık? No more. Olan hiçbir şey yok. Doksa içinden, doksanın dışına fırlamak da böyle görünüyor. Doksa'ya tabi olan hiçbir şey yok artık dışarı. Dolayısıyla arzuların böyle bir riski, böyle bir tehlikeyi, böyle bir tırnak içinde sonu, göz alabilmesi ve sizi dışarıya doğru sürükleyebilmesi zaten imkansız bu anlamda. Tam aksine bedeni ve bedenin ihtiyaçlarını korumak için şartlanmış bir şekilde faaliyet gösteren bir güdülenme mekanizması arzusu. Dolayısıyla burada Platon'a göre insanın bu aşkınlığı gerçekleştirmesini sağlayabilecek tek şey var aşk. Eğer <gülüyor> Platon'un sempozum yorumunu, şey, diyalonu okursanız orada aşkın insanın sonluluğunun ve sonsuzluğunun ortak bir sonucu olduğunu görürsünüz. Aşk insanın eksikliğinden, eksikliğini çektiği bir şeyden ve bu eksikliği Başka bir şeye ulaştığı takdirde tamamlayabileceği hissinden kaynaklanır. Dolayısıyla insanın yarımlığına, bedenin sınırlılığına gönderme yapar. Ama aynı zamanda sırf bu eksikliği, bu yarımlığı tamamlayabilmek için, ona ulaşabilmek için ölümü göz alabilecek bir kudreti de vardır insanın. O da işte Hüseyin'in sonsuzluğundan, sınırsızlığından gelir. Şimdi burada tabi... Platon'un Püsüe kavramıyla kastettiği şeyin eski Yunanlıların kastettiğinden biraz daha farklı olduğunu belki altını çizmek lazım. Çok standart anlamda Püsüe eski Yunan düşüncesinde otokinetik bir esas üzerinden düşünülür. Yani kendi kendini hareket ettirme kabiliyetine sahip bir güç olarak ele alır. Ve Püsüe'nin bizim anladığımız anlamda ruhta olduğu gibi verili bir, merkeze, verili bir merkezi ve bütünlüğü yoktur. Şimdi ruh da böyle bir merkezin ve bütünlüğün olması gerekiyor. Çünkü ruh kavramı özellikle Hristiyanlık'la birlikte ortaya çıkan ve büyük ölçüde de irade kavramıyla birlikte şekillenen ve ödev ve yükümlülük üzerinden ve insanın bir kul olarak ödevlerini ve yükümlülüğünü yerine getirebilme yeterliliğini tesis etmek için yaratılmış bir kategori. Şimdi siz insanlara bir takım yükümlülükler vereceksiniz ve o insanların o yükümlülükleri yerine getirme kabiliyeti yoksa onlardan dolayı sorumlu tutamazsınız o insanı. Bu büyük ölçüde 3. 4. yüzyılda Hristiyanlığın icadıyla birlikte yani İsa'dan yaklaşık 300-400 yıl sonra özellikle İznik konsülleri döneminde yürütülen tartışmalarla birlikte ortaya çıkan kavramlar üzerinden <gülüyor> şey. Bu sürecin en kritik isimlerinden biri Aziz Augustinus'tur. İsa'nın etekemeğe bürünmüş bir tanrı olduğu fikrini ortaya atanlardan ve en fazla destekleyenlerden biridir. Aziz Augustinus Şimdi bakın bu bizim bugünkü perspektifimizden bakıldığında çok olağan dışı bir şey gibi görünmüyor belki. Ama eski Yunanlılar da bu püsüenin sonsuzluğu ve sınırsızlığının bir imkan olarak mevcudiyeti. Bu imkanın bedenin sınırlılığı ve sonluluğu aşıldığı takdirde insan faaliyeti yoluyla Önce kuvveden fiile çıkarılması, yani potansiyel olmaktan çıkarılıp ert hale getirilmesi, bir yeteneğe dönüştürülmesi ve bu yetenek vasıtasıyla bir faaliyetin gerçekleşmesi ve nihayetinde de bu faaliyetin, o faaliyetin doğasına uygun bir mükemmellikle icra edilmesi insan tekamülü olarak zaten düşünülüyor. İnsanın kendini gerçekleştirmesi bu eski Yunanlar için. Yoksa verili bir insan doğasının, veril donatılmış bir özün ...hayata geçirilmesi veya o öze uygun davranışların sergilenmesi falan değil eski Yunanlıların anladığı şey. Kapasitelerden ve bu kapasitelerin birer yeteneğe dönüştürülmesinden... ...bu yetenekler vasıtasıyla gerçekleştirilen faaliyetlerden ve bu faaliyetlerin olabilecek en mükemmel şekilde icrasından bahsediyor. Ve bütün bu sürecin taşıyıcı gücü, temelindeki güç Püsüe. Eski Yunanlar için yaşamak Püsüe'nin faaliyette bulunması demek. Püsüe sayesinde gerçekleşen insan faaliyeti demek. Dolayısıyla hayatı bir faaliyetler zinciri, bir faaliyetler sistemi olarak düşünüyorlar. Biz mesela bugün çoğu zaman hayatı hayatta kalmak olarak düşünüyoruz. Ölmemiş olmak bizim için hayatta yaşamak anlamına geliyor. Eski Yunanlılar daha proaktif bir yerden bakıyorlar mesela. Yaşamak dediğiniz şey faaliyetin ta kendisi. Bence haklılar da çünkü yaşamak aslında üretilenmiş. Şey. Yaşamak doğal, verilmiş bir şey değil. Yaşamak için hep bir şeyler yap Üretim faaliyeti olmadan en temelde sadece hani fabrikaya gelip somun sıkmaktan bahsetmiyorum. Genel anlamda çok geniş anlamda üretim faaliyeti olmadan yaşamı yeniden üretemiyorsunuz zaten. Yaşamınıza devam edemiyorsunuz. Dolayısıyla insan faaliyetinden bahsettikleri ölçüde bütün varoluşun kaynağı, bütün insan eylemlerinin kaynağı olarak püsüye karşımıza çıkıyor. Bedenin sınırlarının aşıldığı durumda insan faaliyetinin püsüyeye, püsüyenin esasına ve dolayısıyla Hüseyin'in aslında en saf hali olan akla göre merkezindeki güç olarak akla göre icra edilmesi halinde olanın olduğu gibi görülmesi mümkün olacak. Yani bilgiye ulaşmak mümkün olacak. Bu doksaya tabi olandan çıkış yani o bizi yarım bırakan, eksik bırakan şeyin ölümü göz alarak peşine düştüğümüz zaman başımıza gelen o Eksodos hali, o çıkış hali, Platon'un felsefe olarak adlandırdığı sürecin başlangıcı. Doksa dahilinde bilgi mümkün olmadığı için, inancın doğası gereği, inanç oldurulmuş olan, oldurulmuşla olan arasındaki boşluğu ancak kapatabildiği için bizi olana geri götüremiyor. Ve o aradaki boşluğun, yani oldurulmuşla olan arasındaki boşluğun kamufle edilmesini, Dolayısıyla oldurulmuşun olanın yerine geçirilmesini ve olanın sanki objektif bir gerçeklik gibi görülüp bizi de içine alacak şekilde yeniden üretilmesini sağlayan fiil inanç olduğu ölçüde. Buna inanarak ancak bunu yapabildiğimiz ölçüde bunun aşılması, inancın da aşılması anlattı. Dolayısıyla Platon'da bilmek inanma fiilinden öte bir şeydir. İnanmayı içermez. Zaten düşünürseniz inandığınız bir şeyi, pardon bildiğiniz bir şeyi bir de ekstradan inanmazsınız. Zaten onu biliyorsunuz. Doğru olduğunu bildiğiniz bir şeyin bir de doğru olduğuna inanmazsınız. Çünkü zaten doğru olduğunu biliyorsunuz. Dolayısıyla Platon'da bu aşkınlık süreci doksaya tabi olanın terkiyle başlar ve bilgiye ulaştığınız noktada sona erer. Felsefe bu aradaki sürecin adıdır. Bu süreçteki faaliyetlere genel olarak felsefe adını verip yapım. Ve bu süreç itibariyle, yani bu aşkınlık sonrasındaki kişinin bir betimlemesini yine sempozyumda Alkibiades'te bulabilirsiniz. Alkibiades ne yaptığını anlamaz, ne yaptığını bilmeyen, şaşkınlık içerisinde oradan oraya dolaşan, sürekli Sokrates'in peşinde gezen garip bir adamdır. Hiç de öyle hani olağanüstü bir figür olarak falan karşımıza çıkmaz. Hatta sempozyumdaki yani o masadaki diğer insanlarla karşılaştırıldığında diğerleri falan çok daha akıllı, çok daha aklı başında insanlar olarak görünüyor. Arkibades kendini kaybetmiş bir adamdır. Aslında. Nefsini kaybetmiş ve ne olduğunu da dolayısıyla tam olarak bilemeyen ve baktığı her şeyi yanlış gören bir adam. Bunu Platon o meşhur mağara metaforunda şöyle anlatır. Mağaradan çıktıktan sonra güneşin yani Platon'un metaforunun itibariyle iyinin yani varlığı ve bilgiyi mümkün kılan asli kaynağın ışığının göz kamaştırıcılığından dolayı mağaradan çıkanın gözleri geçici bir şekilde kör olur. Etrafına baktığında nerede olduğunu, kim olduğunu, ne yaptığını anlayamaz. Felsefeci budur işte Platon işte. Bu şaşkınlık halinin içerisindeki kişi ne zaman ki etrafında olup biteni görmeye, anlamaya, kavramaya başlar, yani olanı olduğu gibi görebilecek bir yetkinliğe, sakinliğe, bütünlüğe ulaşır, o zaman zaten bilgelik durumuna ulaşır. Şimdi burada biraz önce bahsettiğimiz o doksanın sınırlılığının beraberinde getirdiği, kesintilerin ve süreksizliğin ve boşlukların yarattığı bir açmazdan bahsettik. Bu açmazın aşılması halinde ortaya ne gibi bir tablo çıkar? Bunu biraz anlamaya çalışalım. Şimdi burada şöyle bir sorun var. Platon için bilgi ancak ve ancak bilenin icra edebileceği, ulaşabileceği bir hedeftir. Bilgi öğretilebilen, aktarılabilen bir şey değildir Platon. Bilgi ifade edilebilen bir şey değildir. Mesela bunlar çoğu zaman yanlış anlaşılır. Çoğu zaman üzerinde durulmaz. Çoğu zaman görmezden gelir. Platon için bilgi olanın olduğu gibi görülmesidir. Bunu ancak Hüsue'nin Yüzünün ışığa doğru dönmesi Ve bu sayede Yani iyiye doğru dönmesi Ve iyinin mümkün kıldığı bir Bakışla olana bakması Ve olanı görmesi sayesinde Dolayısıyla bunu bu fiili herkes kendi başına gerçekleştirir. Kendi başına icra eder. Bunu kimse kimseye zorla yaptıramaz. Bunu kimse kimseye öğretemez. Bunu yapabilen kimseye birisi başkasına aktaramaz. Hatta ispat bile edemez bunu yaptı. O yüzden eğer diyalogları dikkatli bir şekilde okursanız, Sokrates'in bütün diyaloglarda inatla bilgelik konumunu reddettiğini görürsünüz. Çünkü bilge olduğunu zaten ispatlayamaz Sokrates. Nasıl ispatlayacak? Bildiğini anlatamıyor. Anlatsa karşısındaki anlayacak durumda değil. Dolayısıyla zaten bunun üzerinden, böyle bir hiyerarşi üzerinden bir ilişki kurmasının bir anlamı. derde de o değil zaten. İşlevi de o değil diyaloglardaki soru. Dolayısıyla şimdi böyle bir şeyden bahsediyoruz. Anlatılamayan, ifade edilemeyen, aktarılamayan, öğretilemeyen bir şey bilgi. Ve dolayısıyla bilgiye nasıl ulaşacağınızı ancak kendiniz belirleyebilir. Kendiniz bunu inşa edebilir. Biraz önce Füseyin'in o otokinetik olmasını vurguladık. Kendi kendini hareket ettirebilmesi. İşte burada doksanın terki yani imkansızın eğlenmesi, imkansızın yapılması ve sonrasında o bildiğimiz anlamda dünyayı ve nefsimizi terk ettikten sonra yepyeni olana dair, olanı görmeye dair bir yürüyüşü icra edebilmemiz, bu süreçte kendimizi ve dünyayı yeniden keşfetmemiz aslında insanın kendini öldürüp kendini yeniden yaratması. Artık insanlığından sıyrılmış bir şekilde yani be, insanlık derken bedene ve bedenin asliliğine tabi olmuş bir varoluş üzerine inşa edilmiş bir durum olarak insanlıktan bahsediyor. Bu şekilde icra edildiğinde bu süreç bizi bilgiye götürdüğü ve bilgi bizi mükemmelliğe yani areteye götürdüğü ölçüde bildiğimle yaptığım yaptığımla olduğum şey arasındaki sınırı ortadan kaldırıyor çünkü bilginin Platon'daki temel işlevi sınırı yok etmektir sınırı sınırı mümkün kılan koşulla birlikte yok etmektir neden çünkü baktığınız şey yani anladığınız olanı olduğu gibi gördüğünüzde olan kaynağıyla birlikte ancak onu mümkün kılan esasla birlikte giriyor. ve o esasla iyi'nin kendisi Dolayısıyla hem olanın kendisi hem de olanın bilgisi onu mümkün kılan esasa kaynağa bağlandığı ölçüde aslında bütün bilme faaliyeti o kaynaktaki yekpareliğin bilinmesi faaliyetidir. Ama buradaki bilmeyi teorik bir işlev olarak, salt teorik bir işlev olarak düşünmemek lazım. Çünkü böyle bir bilme faaliyetini gerçekleştirebilmek için zaten ontolojik olarak dönüşmüş olmanız lazım. Yani bildiğimiz anlamda bizim... Bildiğimiz anlamda bizim işte arzulara tabi, bedenin sınırlılığına tabi bir varoluşu ötelemiş, onun dışına çıkmış olmamız lazım. Ancak bu sürecin neticesi olarak bilgiye ulaşmak mümkün oluyor. Dolayısıyla Platon'da bilgi ne sadece teorik bir faaliyet sonucunda erişilebilen bir şeydir ne de sadece kendisi teorik bir faaliyet Olanı olduğu gibi gördüğünüz anda o kaynakla birlikte, cevherle ve kaynakla birlikte onu gördüğünüz için... Siz de oraya ait olduğunuz için gördüğünüz her şeyde aslında biraz da kendinizi görürsünüz. Kendi sonsuzluğunuzu somutlamış olursunuz. Dolayısıyla Platon'da her bilme faaliyeti sınırı, mevcut bir sınırı ortadan kaldırdığı ölçüde, mevcut bir sınırı sınırı mümkün kılan koşulla birlikte söküp attığı ölçüde sizi kaynağa, esasa doğru yaklaştırır. Ve ...bu yaklaşma sadece teorik bir yaklaşma değil... ...aynı zamanda fiili bir yaklaşma. Artık olma fiilini icra edebilecek... ...olma fiilinin bir parçası olarak... ...kendinizi var edebilecek şekilde... ...faaliyet gerçekleştirmeye başlarsınız. Bu süreç dediğim gibi... ...bildiğinizi yapmayı, yaptığınızı da... ...olmayı ve bunların arasındaki sınırların... ...pratik içerisinde... ...hızlı bir şekilde... ...veya işte belirli bir şekilde... ...ortadan kalkmasını içerir. Dolayısıyla... Bu noktada artık diyalektik insan varoluşunun veya işte aşkınlık sonrasındaki sürenin kendini gerçekleştirme sürecinin temel ne diyelim akışı, temel dizgesi haline gelir. Ve böyle bir diyalektikte bizim bildiğimiz anlamda işte nihai bir kavrayış değil daha ziyade her şeyin karşılıklı olarak birbirini belirlediği birbirini dönüştürdüğü ama bu belirlenme ve dönüşme neticesinde de o Parmenides'te gördüğümüz sonsuzluğun yekpareliğin keşfi, o yekpareliğin icrası ve o yekpareliğin olunması imkanı belirir. Neden? Çünkü süre zaten o kaynağa ait. O kaynağın doğasından gelenmiş. O yüzden yoktan var edebilenmiş. İşte bundan dolayı demin veya bütün konuşum boyunca altını çizmeye çalıştım. Burada anlatılan şey Hristiyanlıkla ve sonrasında İslam'la yan yana gelebilecek bir şey değil. İnsanın yoktan var etme yeterliliğinden bahsettiğiniz andan itibaren Hallacı Mansur'un en durumuna düşüyorsunuz. O perspektiften bakıldığında. Platon onu söylemiyor. Platon'un söylediği insanla Tanrı arasındaki ayrımın ortadan kaldırılması. İnsanın bedene has sınırları yine kendi eylem, eylemliliğiyle aşması ortadan yok etmesi ve sınırsızlığı ve sonsuzluğu kendi eylemleriyle somutlaması yani sonsuzluğun ta kendisi olması bir imkan olarak mevcut İnan, böyle, böyle bir şeyin geçerliliğine geçersizliğine inanmak inanmamak meselesi değil burada söylemeye çalıştım bu mantıksal olarak mümkün Yaparsanız yapmazsınız önemlidir önemsizdir o da değil soru ama bu bakış açısını insanla tanrıyı nihai anlamda birbirinden koparıp birini yaradan birini yaradılan olarak tanımlayan bir şemanın içerisine yerleştirdiğiniz zaman bunu söyleyen adam el elhak diyor olur bunu söylemiyor bu adam Allah mansur da bunu söylemiyor bu adamların söylediği başka bir şey var bakın Platon'un eğer Republin'i okursanız, yani yanlış bir tercümeyle devlet diye Türkçe'ye çevrilen ama politai yani şehre dair, şehre ait olan anlamına gelen diyaloğunu okursanız, orada bu anlattığım çerçevede bilgiyi, mükemmelliği ve iyiyi esas alan, bunu merkezine yerleştiren bir şehrin ve hayatını bu merkez üzerine inşa etmiş insanların nasıl yaşayacağına dair bir betimleme yapar orada. Normatif hiçbir yanı yoktur onun. Nasıl yaşanması gerektiğini falan anlatmaz. Bilgiyi, mükemmelliği ve iyiyi yaşamın merkezine koyduğunuz takdirde insan faaliyetinin temeline bunu yerleştirdiğinizde ortaya nasıl bir hayat çıkar? Kişisel düzeyde toplumsal olur. Ve böyle bir hayatın temel sonuçlarından birinin devletin, mülkiyetin ve ailenin ortadan kalkması veya kaldırılması olacağını söyler Platon. Çok açık söylüyor. O yüzden hani diyorum hani devlet biraz abes geçiyor buna. Adamın ortadan kaldırılması gerektiğini düşündüğü şeyi gidip diyalogun başına yerleştirmek başta olarak <gülüyor> çok makul değil. Tarih boyunca buna benzer talepler tekrar tekrar ortaya çıkıyor. Mesela 12. yüzyıl Anadolu'sunu inceleyin baba isyanlarına bakın. Sonrasında Batı Anadolu'ya gelin, şeyh bakın hemen hemen aynı taleplerin aynı düşüncelerle ifade edilmeli 19. yüzyıl sonra fırlayı gidin 18. 19. yüzyıla Marx'ta ve komünist harekete bakın. Hemen hemen aynı şeylerin aynı şekillerde ifade edildiğini görürsünüz. Bunlar birbirinin devamıdır, birbirini besler anlamında söylemiyor. Ama burada farklı bir şey var. Burada mutlak bir bütünlük fikri var. Yani bir benle öteki arasındaki ayrımı nefsle öteki arasındaki ayrımı da ortadan kaldırmayı gerektirecek denli radikal bir bütünlük fikri var. İşte Hristiyanlık da bu bütünlük imkansız hale geliyor. Çünkü artık o noktadan itibaren her şeyi yaradan ve yaratılmış arasında görmek zorundasınız. Bu bütün bakış açınızı belirleyen temel kural haline geliyor. Bunu ortadan kaldırmanız, bunun dışında bundan azade, bundan farklı bir ...temel üzerinden bir bakış geliştirmeniz imkansız... ...çünkü itikadınıza ters düşüyor... ...kendinizle çelişiyorsunuz bunu yaptığınızda... ...ama aynı meseleyi... ...aynı yaklaşımı farklı kavramlarla... ...Aristoteles de yapıyor Platon'un öğrencisi olması... ...yok diyor... ...insanın diyor... ...kendi öyle sonsuzluk, sınırsızlık falan... ...imkanları yoktur... ...insan bedene tabidir, bedenin sınırları vardır... ...bedenin sınırları aşılamaz... Dolayısıyla insanın bu sınırlar dahilinde ancak yaşaması mümkündür. Bu sınırların aşılması söz konusu olamaz. Bu sonluluk ve sınırlılık kapsamında, dahilinde, bunun çerçevesinde ancak insan bir hayat kurabilir ve idame ettirebilir. Son bir şeyle bitireyim anlatmaya çalıştığım şeyle, tabii yüzde yani seksenini anlatamadım ama. Bakın, sınır içeriden çizilir. Hiçbir sınır dışarıdan çizilmez. Çünkü dışarıdan çizilen sınır, sınır olmaktan çıkar. Bir yere kadar yürürük, oradan öteye gidemiyorsanız dersiniz ki burası son, burası sınır. Ötesi yok. Şimdi bu anlamda çizilen bir sınır, bize sadece şunu söyler. Bir, ben belirli bir anda, belirli, bir, belirli koşullarda halinde buraya kadar geliyorum. İki, buradan öteye gidemem. Ama biz sınırı böyle tanımlamıyoruz. Ne yapıyoruz? Buradan öteye gidilmesi mümkün değil. Buradan öteye gidilmesi mümkün olmadığı gibi. Buradan ötede bir şey de yok. Buradan ötede bir şey olması mümkün dedi. Ama işte her sınır içeriden çizilmeye <gülüyor> mahkum olduğu ölçüde bunu deme hakkımızı da elimizden alıyor aslında. Çünkü sınırı geçip, sınır burada mıymış gerçekten? Bir şunun gerçekliğine bakayım dediğiniz anda zaten sınırı aşmış oluyorsunuz. İşte Platon'un anlatmaya çalıştığı şey bu. Sınırın öbür tarafından bir geçmeye çalıştı. Mümkün ve bu mümkünlük bizim tahayyülümüzün alamayacağı bir bütünlük mevhumunu, bir tamlık mevhumunu beraberinde getiriyor. Buna örnek olarak şunu verebilirsiniz. Şimdi biz algıya tabi, muhakemeye tabi bir hayatı ancak işte idam ettirebildiğimiz için ve onun gerektirdiği işlevleri yerine getirebildiğimiz ve onun mümkün kıldığı tahayyül ve tasavvurla ancak düşünebildiğimiz için Parçayla bütün arasındaki ilişkiyi parçaların toplamından oluşan bir bütün ya da bütünlerin bütünün ayrıştırılması neticesinde elde edilen parça üzerinden ancak <gülüyor> telakki edilir. Sayı dizisini düşünün. Çok iyi bir metafor değil ama elimizdeki en uygun metafor. Sayı dizisi artı sonsuzdan eksi sonsuzdan uzanıyor mu? Bu zaten. Sayı dizisi ayrım içermeyen yani distinction içermeyen diferans Fark içeriyor mu? İçeriyor. Bir var, iki var, üç var, dört var. Sayı dizisinin her bir noktası bütünün tamamını aynı zamanda kapsıyor mu? Biri sonsuza kadar bölebiliyor musunuz? Bölüyorsunuz. Artı sonsuza kadar da bölebiliyorsunuz. Eksi sonsuza kadar da bölebiliyorsunuz. Dolayısıyla burada parça bütünün kendisiyle özdeş. Bakın parça bütün parçaların toplamından oluşmuyor ya da parça bütünün ayrıştırılması neticesinde elde edilmiyor. Parça bir potansiyel olarak bütünün tamamını kapsıyor. Bütünün tamamını içeriyor. Bu işte continuum'un, sonsuzluğun doğası. İnsan varoluşunu veya aşılması neticesinde insan insanın kendi insanlığını aşması, nefsini aşması neticesinde ulaşabileceği konumu ve o varoluşun nasıl bir hal alabileceğini, ne gibi imkanları beraberinde getirebileceğini, belki hayal etmek için kullanılabilecek metafor Platon'un da sık sık tartıştığı teklikteki çokluğu, çokluktaki tekliği görmek, parçayla bütün arasındaki ilişkiyi işte tikellerle, evrenseller arasındaki ilişkinin dışında bir yerden kurabilmek, aslında hep buna göndermek. Mesela şehri de bu anlamda bireylerden oluşan bir bütün olarak düşünmüyor, muydu? Eğer Politea'yı Republika okursanız bu yerde buradan da bir bakın mesela. Süyle şehir analojiktir. Dolayısıyla şehrin nasıl Süre kendi eylemleriyle kendini bir sonsuzluk ve sınırsızlık olarak somutlayabiliyorsa ve bunu sürekli bir devrim içerisinde kendini sürekli dönüştürerek içinde yaşadığı dünyayı sürekli dönüştürerek Eylemlerini dönüştürerek, hiçbir şeyi sabit tutmayarak ama en nihayetinde de o yekpareliğin içerisinde var olacak şekilde bunu yapıyorsa şehrin de böyle bir esasta yeniden kurulması mümkün. Bunun şartı da bilgi mükemmellik ve iyilik iyi gibi görünüyor. Daha uzun söyleyecek çok şey var da zaman yetmedi. Mükemmel. Bu kadar.